Oh yeah. gaste Merhaba Kainat, bugün 13 Nisan Pazartesi, yıl 2020, ay 4, gün 104, Kasım 158. 1441 Hicri, Şaban 20, 1436 Rumi, Mart 31. Fırtına. Günün Tarihi. 8-16 yıl önce bugün, 13 Nisan 1204'te, Kudüs'i, Eyyubilerin elinden almak amacıyla dördüncü haçlı sefeğine çıkılmıştı. Haçlılar İstanbul'u işgal edip üç gün boyunca şehrin sanat eserlerini, zenginliklerini yağlamışlar ve şehir halkına karşı da büyük zulümde bulunmuşlardı. Günün malumatı, sağlıklı yaşam için altın kurallar. Ayaküstü yemekten, fast food'dan vazgeçin, kalp hastalıklarının üçte biri bu yiyecekler yüzünden ortaya çıkıyor. Tuzu azaltın. Günde 5 gramdan fazla tuz, felç ve kalp hastalıklarına yol açıyor. Her gün bir diş sarımsak yiyin. Sarımsak, vücuttaki hastalık sebebi olabilecek kimyasalların se seviyesini yüzde %40 kadar azaltırken kolesterolü düşürüyor. Günde 1 kilometre yürüyüş ya da haftada 3 hafif egzersiz kalp hastalığı riskini azaltıyor. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi Kadınlar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Yayıncılık Meksikalı Kadınlar Huastek Gecesinin Tanrıçası Meksika'yı Tlazotleotl Azteklerin Maço Panteleon'un içinde kendisine küçük bir yer edinebilmişti. Anaların anasıydı o. Lousaları ve ebeleri koruyor. Tohumların bitki olmaya giden sürecini yönetiyordu. Aşk ve aynı zamanda da çöp tanrıçasıydı. Dışkı yemeye mahkum edilmişti Doğurganlığı ve şehveti temsil ediyordu. Havva gibi, Pandora gibi, Tlazol Teotol'un suçu da erkekleri yıkıma sürüklemekti. Onun gününde doğan kadınlarsa zevke mahkum halde yaşıyorlardı. Toprak hafif sarsıntılarla ya da yıkıcı bir depremle sallandığında hiç kimse şüphe duymuyordu. Bu o diyorlardı. Kadınlar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru <müzik> <müzik> Yayıncılık Evet, Meksikalı kadınları okuduk. Eduardo Galeano'dan. Bugün bir de ayrıca e, leylek fırtınasından bahsetmemiz lazım. Doğa defterinden Deniz Gezgin'in derlediği gibi. 11 Nisan Cumartesi aslında bu leylek fırtınası ama pazar günü okuduk, yani pazartesi için okuyoruz. Nisan fırtınaları, yenenlerin bol olduğu bu zamanda bazı fırtınalar yolları açar, uçanlara güç katar. Şubat sonu gelmeye başlayan leyleklerin göçü Nisan ayında da sürer. Sıklıkla evlerinin çatılarını yuva olarak, evlerin çatılarını yuva olarak seçen leylekler uğurlu sayılırlar. Leyleğin yuvası ev göçecek olsa dahi asla bozulmaz. Leylek bir ev iyesi olarak görülür. Yuva kurduğu evi koruduğu yıldırımı felaketi önlediği söylenir. Kadınlar leylek dışkısını bir bez içinde saklayıp nazarlık olarak evin köşelerine sandıklara gizlerler. Bebeklerin düşen ilk dişleri de leylek götürüp yenisini getirsin diye çatıya fırlatılır. Bazı çocukların cildinde oluşan zararsız kızarıklara da melek öpücüğü manasında leylek ısırı denir. Leylekler baharda dönerken bereket de getirirler. Bu yüzden çocukları da onların getirdiği söylenir zaten. Yalnızca evlerin değil, tarlalarında da koruyucusudurlar. Leylek ne kadar çok olursa mahsul de o kadar bol olur. Evet şimdi de tarihte bugüne geçelim. 1933 yılında bugün basında Ankara Yahudilerinin Türkçe konuşmaya karar verdiklerini duyurdukları haberleri yer aldı. Avrupa'da faşizmin giderek yükselmesinin özellikle Almanya'da nazilerin iktidara gelmesinin Türkiye üzerinde de kaçınılmaz etkileri olmuştu. Başta Yahudiler olmak üzere gayrimüslimler kendilerini giderek daha fazla tehdit altında hissetmeye başlamışlardı. Bu haberlerde en çok dikkati çeken şey Ankara Yahudileri diye bir kavramın kullanılmış olmasıydı o dönemde. Günümüzde Ankara'da yaşayan Yahudilerin sayısı bir bireyliğin parmaklarını dahi geçemezken... Ee, geçmişte öyle olmadığı anlaşılıyor. Hatta e, şöyle de bir not e, var. E, geçtiğimiz hafta Anafartalar mahallesindeki Yahudi mahallesinde terk edilmiş e, bir mahalle bu. Buradaki tarihi konaklarda yangın e, çıktığı e, haberi yer almış. E, Türkçe konuşmayan, Türkçe konuşmaya karar veren bu insanlar artık neden Ankara'da değiller sorusunu sormak gerekiyor. Evet, Anafartalar Mahallesi'nde 30 Mart günü yangın çıktı haberlerde yer almıştı. Türkçe konuşmaya karar veren bu insanlar artık neden Ankara'da değiller sorusu. 1975'te bugün 4 Hristiyan falajist ve 27 Filistinli'nin öldürülmesiyle Lübnan İç Savaşı başladı. Yani savaştan geçilmeyen bir dünyadan bahsediyoruz. 1994 yılında bugünse özel radyo ve televizyon yasası Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. 2000 yılında bugünse aralıksız 220 saat yayın yaparak dünya rekorunu kırmaya çalışan Değişim Radyo'dan DJ Özgür Barış hedefine ulaşmasına 7 saat 30 dakika kala mikrofon başında uyuyakalmış, rekoru kıramamış. <gülüyor> Böyle. Bugün bir de doğum günü var. Eduardo Herman Hughes Galeano. 3 Eylül 1940'da Montevideo'da doğmuştu. 13 Nisan 2015'te hayatını kaybetmişti. Hayata veda etmiş, ölmüştü. 2015, 5 yıl önce tam bugün ölüm yıl dönümü onun Uruguaylı gazeteci yazar kitaplarının da sayısız dile çevrilmiş olduğu Bizim de sık sık okuduğumuz hatta bu sıralarda şu bu sene elimizde Kadınlar Kitabı'nı da okuduğumuz Galeano. Köle ve kadın ticaretinden tutun, yoksulların durumları, savaş ve barış meseleleri, yok, bütün altta kalanların büyük savunucusu Eduardo Galeano aynı zamanda da her şeyin tarihini yazan birisi ona da bir günaydın diyelim ölüm yıl dönümünde. Evet günün haberlerine geçelim. Tabi korona virüsüyle başlayacağız. Genellikle olduğu gibi 13 Nisan 2020 itibariyle saat 7.13 itibariyle baktığımızda korona virüs dashboardda 1 milyon 860 bini aşmış vaziyette devam ettiğini görüyoruz vaka sayısının dünyada e, ciddi bir yükselişin hala devam etmekte olduğu 1 milyon 862 650 son sayı elimizde 114 binde 115 bine çok yaklaşmış durumda e, bu vakalar ölümle, ölüm sayısı ve Aynı zamanda da dünyada durum şöyle Amerika Birleşik Devletleri gerek vaka sayısı itibariyle gerekse de ölüm sayısı itibariyle bir numaraya yükselmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri'ni en büyük make America great again sloganıyla yola çıkan Amerika'yı tekrar en büyük yapacağım ve büyük yapacağım sloganıyla çıkan Donald Trump'ın. Bu bitmez tükenmez gibi gözüken yönetiminin ilk üç yılında durum bu dünya rekorunu da burada kırmasıyla sonuçlandı anlaşılan. Artışta da ölüm sayılarındaki artışta da vaka sayılarının artışında da yükselme var. Gerçi biraz azalma da ilk defa görülüyormuş yani artıştan azalma var ama 22.210'dan fazla da ölüm olayı var. Türkiye'de vaka sayısı itibariyle 9. sırada 57.000'e çok yaklaşmış durumda. Ve aynı zamanda da ölüm sayısı itibariyle de 1200'e çok yaklaşmış durumda. Ee, yani hiç iç açıcı bir manzarayla beraber değiliz. İşin ilginç tarafı küresel e, konfirme olmuş doğrulanmış sayı vaka sayısı 1 milyon 800 bini geçerken Johns Hopkins Üniversitesi'nin e, şeyinden izliyoruz tablosundan izliyoruz e, Çin 5 haftadan bu yana ilk defa tekrar yeni 108 Corona virüsü vakası pazar günü dün olmuş bir gün önce 99'du yani Çin'de daha önce başta Selim Badur olmak üzere e, Çeşitli bu konunun uzmanlarından da aldığımız bilgileri doğrulayacak şekilde tekrar yükselmeye başladığı görülüyor Cuma günü mesela Çin'de 46'ıydı Cumadan Cumartesi'ye 108'e e, şey 46'dan 99'a oradan da 108'e yani bir net bir yükseliş olduğu Çin'de görülüyor tekrar. Türkiye'de yani günde Covid-19 salgını nedeniyle günde 2000'den fazla kişinin öldüğü ilk ülkede oldu. Bu arada Britanya'da Boris Johnson hastaneden çıkarıldı. Türkiye'de de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu... Önce istifa etti sonra istifası kabul edilmedi ve daha doğrusu Erdoğan'a sadakat duygusuyla İçişleri Bakanlığı görevinden istifa etti. Sokağa çıkma yasağının uygulanması ve sorumluluğu her yönüyle şahsıma aittir dedi. Ama evet, cuma günü yaşananlardan dolayı tabii bunu söylüyor. Yani, e, yani Saat 24'ten sonra sokağa çıkma yasağı uygulanacaktı ama bunu 2 saat öncesinden açıkladı soylu. Dolayısıyla herkes dışarıya çıkıp marketlere üşüşmüşler. 350 bin kişi deniyor. Bence az bile bir rakam. Yani gerçekten bütün şeyler doluydu. Bayiler, tekel bayiler, işte marketler, dükkanlar vesaire falan. O sırada hatta bir, şu anda bulamadım ismini ama bilim kurulu üyesi buradan, bugünden itibaren yani geçtiğimiz cuma gününden sonraki iki hafta sonrayı saymak lazım diyor. 25-25 Nisan ha, diye şey yapmış, pik yapacağı düşünülebilir diyor vaka sayısının yaşananlardan evet, dolayı. Evet, yani gayet önemli uyarılar da geldi. Evet, 10 Nisan akşamı sokağa çıkanlar 14 gün karantinada kalmalı dediler. Ee, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Profesör Doktor Sinan Adıyaman söyledi, belki sen onu da e, kastediyordun. 10 Nisan'da sokağa yurttaşlara çağrı yapılmalı, 5 gün sonra semptom göstermeleri halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvuru yapmaları söylenmeli de e, deniyor. E, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı'ndan böyle bir değerlendirme yapıldı Biyanet'e. Bilim kurulu üyelerinin kendisi kendilesi de zaten... İki günlük sokağa çıkma yasağını duyunca kendini sokağa atanlara bilim kurulu üyelerinden de acil uyarı gelmişti. O gece sokağa çıkan 14 gün karantinaya girsin demişti. Kendinize 14 gün karantinaya alın uyarısı yapmışlardı bilim kurulu üyeleri. Prof. Evet bunu Doktor da Ateş bilim Kara. kurulu... Heh, evet ben de bunu evet. söyleyecektim. Ateş Kara bunu... böyle bir açıklama yaptı. Ayrıca da Profesör Doktor Levent Yamanel... Aile bireyleri ve diğer kişilerle mesafeyi ayarlayın dedi. E, bu kalabalıklara önlemsiz çıkanlardan e, Profesör Doktor İlhami Çelik de aynı şekilde. Asıl sıkıntı herhangi bir belirti göstermeyenler de. Sen Asymptomatik deniyor onlara işte. E, Profesör Doktor Tevfik Özlü de e, evinize virüs götürmeyin. Sokaklar güvenli değil demişti. Ve önümüzdeki bir ya da iki haftalık dönemin çok önemli olduğunu hepsi söylemişlerdi. Ama Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel de yasağı ilan etmeyi planlamayan, planlayamayan zihniyet yüzünden 48 saatlik bulaşı 48 dakikada bütün Türkiye'ye yayıldı diyor. Öyle bir acayip durum var. Evet bu Kork zaten e, yaşananlardan sonra bilim kurulu üyelerinin ciddi bir kısmının istifa neşine geldiği de söyleniyordu. T24'te yer aldı cumartesi günü bu haber. E, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bizzat e, istifa etmeyi düşünen bilim kurulu bilim kurulu üyelerini arayıp ikna etmiş. Hani yapmayın etmeyin e, diyerek. Öyle istifadan dönmüşler ama belli ki bu yaşananlar ciddi bir kriz yaratmış aslında. Evet ama istifanın bir önemi yok ki. Yani i̇stifa etseler ne olacak? Çünkü İçişleri Bakanı'nın istifasını Cumhurbaşkanı geç saatte dün akşam İçişleri Bakanı'nın görevinden istifa eden Soylu'nun Cumhurbaşkanı istifasını kabul etmediğini Görevine devam ettiğini söyledi Bu Türkiye zaten dünyadaki istifa müessesesinin Hemen hemen hiç çalışmadığı Ender ülkelerden bir tanesi evet. Yani Ender demeyeyim ama yani Belirgin olarak bildiğimiz Ülkelerden bir tanesi istifa Pek öyle Adı bile bilinen bir kelime değildir Nitekim İçişleri Bakanı da 10 Nisan Cuma gecesi 2 saat kala ilan edilen sokağa çıkmaz Yasanın ardından Kendi ifadesiyle 250 bin ile 300 bin Arasında insanın sokaklara Uğraması civarında Sonunda istifa etti Ben bu işi de hatalar yaptım dedi. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam itibariyle 23.45 itibariyle T24 haberiyle şöyle bir açıklama var. İletişim Başkanlığından yapılan Sayın Bakanımız istifa talebini Sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş. Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir. İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir. Kendisi görevine devam edecektir ifadesini kullanmış açıklamada da şey deniyor. Yani terörle çok iyi mücadele etti. E, terör örgütlerinin ülkemizdeki eylem kapasitelerinin önemli ölçüde azaltmasında, azaltılmasında büyük payı vardır kararlı mücadelenin bakanın yürüttüğü. Aynı şekilde deprem gibi doğal afetlerin ardından yapı, yapılan çalışmalarda da diye bir makam sahibinin istifasını sunması kendi takdiridir fakat nihai karar Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir demiş. Ben bunu e, doğrusu ilk defa duyuyorum. İstifanın e, kabule bağlı bir işlem olduğu fikrini e, vakti zamanında çeşitli yerlerden istifa etmiş bir naçiz kul olarak ilk defa duyduğumu belirtiyorum. Yani peki o zaman e, istifa yani mesela bilim kurulu üyeleri de istifa etseydi hiçbir anlam ifade etmeyecekti herhalde. Bu arada Soylu'nun bu ilk istifası değil daha önce de İçişleri Bakanlığı'ndan istifa ediyor gene bu şekilde e, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından seni atayan benim e, denmiş hatta gazetelerde yer alıyor. E, bu şekilde geri alınmıştı. Evet, acil durumlarda istifanın kabul edilemeyeceği gibi bir şeyden bahsediliyor. Ama bunun bir geçerli bir hukuki norm olduğunun söylenmesi mümkün değil. İstifa hiçbir şekilde kabule bağlı bir müessese değildir. Dünyanın hiçbir demokrasisinde böyle bir şey yoktur. Yani bu ileri sürülen gerekçenin herhangi bir anlamı olduğunu söyleyemeyeceğim ben maalesef. Acil durumda. O zaman zaten... Her her halükarda acil durum olur. Hiçbir istifa kabul edilmez yani. Neyse bu arada, e, bu, bugün çok. şeyde Hı. Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvi bir yazı yazdı. Orada diyor ki yani acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hani böyle bir istifa ihtimalinden haberi yok muydu? Kendisi araştırmış hani zaten hükümete yakın birisi e, vardı diyor. Söylemiş soylu e, İçişleri Bakanı söyledi istifa etmeyi düşündüğünü Cuma günkü yaşanan şeyden dolayı. Erdoğan'la gerek yok demiş. Ona rağmen e, telefon görüşmesinden sonra istifa ettiğini öğrenmiş. Daha sonra tekrar Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir e, görüşme yapmış ve e, kabul etmediğini söylemiş Erdoğan. Evet, çok acayip bir, bir durum olduğunu e, söylemeliyiz. Ayrıca acayiplikler bununla da bitmiyor. E, yani Cum İçişleri Bakanı istifa ederken zaten e, daha önceki açıklamalarında. Hafta sonu itibariyle tüm veriler göz önüne alındığında akşamüstü Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla birlikte Sağlık Bakanımızla da görüşüp değerlendirme yaparak bu sokağa çıkma yasağını ilan ettik 31 ilde 30 artı 1 ilimizde diyor. Yani dolayısıyla önce Cumhurbaşkanı'nın bu şeyde sorumluluğu olduğunu onun da sorumluluğu hatta Sağlık Bakanının da bilgisi dahilinde olduğunu söyledi sonradan. Sokma, sokağa çıkma yasağı öncesi marketlerde yaşanan izdihamı yorulayınca bunu öngöremedim. Su tamamen benimdir. Bu çok sınırlı birikmenin büyük bir problem oluşturacağını düşünmüyorum demişti. Gece yarısından neredeyse iki saat önce duyurulması marketlere ve fırınlarda izdiham yaşanmasına. Ve sonuçta 250 bin ila 300 bin kişinin sokağa uğradığını söylemişti. Şimdi... Burada e, ilginç sorular var yani birinci soru fırınlar marketler nöbetçi eczaneler ve benzeri yerler neden açık olduğu açıklanmadı bir kere çok sınırlı birikme dediği ikinci soru bu e, 250 binle ile 300 bin kişi arasında çok sınırlı mı oluyor bu yani İzlanda'nın tüm nüfusu yaklaşık 300 bin 300 bini aşkın birazcık. Ee, soru üçüncü soru e, peki bu yığılmadan hastalananlar ya da maazallah ölenler olursa ne olacak bunun sorumluluğunu kim alacak dördüncü soru on dört gün karantina bu biraz önce adını saydığımız uzmanlar niye bu şimdi konuşulmuyor bunun gereği başkalarının e, hastalanmaması için gerek bilim kurulundan gerek tür tabipleri birliğinden e, ve e, Sağlık yani bu sorulardan istifanın kabule bağlı bir işlem olup olmadığını da sormuyorlar. Peki bütün bu soruların bir tanesini bile mülakatı yapan gazeteciler ki önde gelen genel yayın yönetmenleri falan var. Neden sormuyorlar diye de bir soru sormak lazım. Ama belki de hiçbir soru sormamak lazım. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli partimiz istifanın kabul edilmemesinden ziyadesiyle memnun demiş elbette ki takdir ve tasarruf sayın cumhurbaşkanımıza aittir demiş dirayetli azimli inançlı dirayetli ve mücadeleci kişiliğiyle Türkiye'nin en hassas döneminde bakanlık görevini başarıyla yerine getirmiştir diyor bir başka şeyde Soylu'nun istifasının kabul edilmediğini duyan vatandaşlar evlerinin camlarından alkış tutmuş. Bu da T24 haberi. İçişleri Bakanlığı'nın önüne gidip eylem yaptılar. Onun bilmiyorum videolarını gördünüz mü de 5-6 tane araç eylem. içerisinde trafiği kapatıp aşağı inip bayraklarla birlikte slogan attılar. Soylu lehine. Evet bir de Soylu'nun istifasını duyan bir vatandaş. ...intihar girişiminde bulunmuş... ...neyse ki polis ikna etmiş... ...vazgeçirmiş... <gülüyor> ...ve şey demiş... ...öyle bir şey yok... ...kabul edilmedi istifası... ...in aşağı in aşağı demişler... ...o da inmiş... <gülüyor> ...böyle bir şey olmuş... ...ve en <gülüyor> güzelide... ...en hoşlardan bir tanesi de... ...Adana'nın Kozan ilçesinde geçmiş... ...sıfır saat dün... ...akşam dün gece itibariyle... ...sıfır saat sıfırda... ...sokağa çıkma yasağının bitmesiyle birlikte... Adana'nın Kozan ilçesindeki vatandaşlar sokaklara koşmuşlar ve şırdan yenilmişler. Hiçbir şey ber. olmadan mı çıkmışlar sokaklara yasak kalktı diye? Evet yasak kalktı diye sokağa <gülüyor> çıkmışlar ve şırdancının önünde kuyruğa girmişler. Şırdan nedir biliyor musun? Ee, Nedenim, yani ölümüm. denemedim ama evet. Sakatat yemeklerinden mumbar <gülüyor> ve kokoreç gibi Wikipedia'den bakıyorum. Adana'da sıkça tüketilen ve Adana'nın yöresel yiyeceği yani çok şekil olarak biraz sıra dışı deniyor. Yenirken üzerine tuzlu kimyon ve pul biber serpiliyor. Neredeyse başlı başına bir sektörmüş şırdancılık Adana'da. Kesilen koyunların şırdan ihtiyacını karşılamadığı için başka şehirlerden çiğ şırdan ithal ediliyormuş. Yaz veya kış fark etmez diyor. Her köşe başında bir şırdancı mutlaka vardır. Biz de e, tavsiye ediyoruz. Herkes şırdan yemeye sokaklara çıksın diyelim bu durum karşısında. Bu arada bu bahsettiğiniz intihar girişimi Rize'de olmuş. Rize'de olmuş. Erdoğan'ın yani Cumhurbaşkanı'nın e, memleketi. Memleketinde olmuş. Evet. Ama Soylu için tabii intihar girişimi. Evet, sokağa çıkma yasağı bilim kurulu üyelerini de istifa neşine getirmiş ama istifa zaten kabul edilmeyecekti. Bu arada kapı kapı yardım dağıtan yiyecek yardımı dağıtan bir bekçide de korona virüsüne musallat olduğu ortaya çıkmış yani o korona olduğu çıkmış. Evet bu ee, zaten şeyler haberlerde artık şeyler çıkmaya başlıyor. Market çalışanları işte kargo çalışanlarında da hani vakalar görülüyor diye. Aslında hani evde kalamayan grupların ne kadar büyük bir risk altında olduğunu gösteriyor. Bir de zaten hani evlerimize kapılarımıza kadar gelen hani insanlardan söz ediyoruz. Gereken önlemler alınmadığında dolayısıyla eve kapansak dahi böyle bir şey hani virüsün yayınmaya devam edebileceğini görmüş olduk bu haberde. Evet yani çok ciddi bir... Özellikle Çin'de yeniden vaka sayısının artış göstermesi gibi çok önemli gelişmeler var. Ve çok önemli bir başka bilgi var. Independent Türkçeden koronavirüsü yapılan dünya çapında bir araştırmada e, resmi vaka sayıları gerçeğin yüzde altısını yansıtıyormuş sadece. Almanya'da Göttingen Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı. Tüm vakaların ortalama yüzde altısının tespit edilebildiğini iddia ederek farklı ölüm, ülkelerdeki ölüm oranları arasındaki değişime dikkat çekmiş. Ve e, gerçeğin yüzde altısını yansıtıyorsa bayağı ciddi bir durum. Ayrıca New York'ta tabii korona, bölgeler, ırklar, zenginler, yoksullar arasındaki uçurumu ve derin eşitsizliği Amerika'nın yüzüne çarpıyor. Açıkça e, görülüyor ve bu pandeminin ...sosyal devrimlere yol açabileceği yolunda analizler çıkmaya başladı. Evet, üstelik de yani Bloomberg'ta evet. yer aldı bu. Geçtiğimiz hafta sizin okuduğunuz Arindauti Roy'un bir makalesi vardı. Bu da Financial Times'da örneğin çıkmıştı. Şimdi Bloomberg'ta, yani aslında bunlar hani sermayenin yayın organları diye geçiyor. Burada ise sosyal devrimlerin mümkün olduğuna dair Andreas Kluut'un bir makalesi çıktı. İlginç gelişmeler aslında evet, bunlar yani. Evet. Bu gazetelerde, bu yayın organlarında böyle yazıların ortaya çıkabiliyor olması radikal bir dönemin içerisinden geçmekte olduğumuzun kanıtı diye de e, görmek Kesinlikle lazım. Kesinlikle öyle. Pek çok sayıda böyle yazı var. Bir kısmını internet sitesine de koymaya çalışıyoruz. Yani e, yeni önemli e, gelişmeler de var bu konuda. Dünya nereye gideceği konusunda çok ciddi. Dünyanın önde gelen düşünür ve yazar çizerleri yazıyorlar. Bu arada e, Suudi Arabistan ülke genelinde bütün ülkede süresiz sokağa çıkma yasağı ilan etmiş. Yani hac bir yana pek çok şehirde bütün ülkede aslında sokağa çıkma yasağı var ve Amerika Birleşik Devletlerinin e, küresel e, liderlik pozisyonu ve büyük zengin gelişmiş ülke e, şeyi itibarı yerlerde sürünmekteymiş. Yani bayağı ağır bir e, analiz var. Amerika Birleşik Devletleri'nin fevkalade başarısız bir görüntü çizdiği ve bütün bu ülkelerde de konuşulduğu takdirde bir başarılı ülkede Hindistan'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden turistlere 500 kez özür dilerim yazma cezası verilmiş. Yazmazlarsa ne olacağı yazmıyor haberde. Bu da independent Türkçeden. <gülüyor> Onlar da yani şey yazmışlar yapamadım. ama. Yazmışlar değil mi? Yazmışlar. Turistler Eh gidiyorlar. Bu arada i̇şte yazarlar da tabii. Hani başarısızlığından söz ettik Amerika Birleşik Devletleri'nin. Cumartesi günü Trump çok ilginç bir e, açıklama yaptı. Belki görmüşsünüzdür yani herhalde buna denk gelen herkesi gülümsetmiştir. Bu çok zeki bir düşman diyor virüs için. Çok çok zeki diyor. E, bunun için geliştirilen bunu yenmek için geliştirilen bütün antibiyotikleri yeniyor. Diye bir şey söyledi. Sonra tabi doktorlar açıklama yaptı. Antibiyotikler bakteriler içindir. Virüslerde kullanılmıyor <gülüyor> diye ama evet, yani çok çok zeki bir düşman antibiyotikleri yeniyor diye açıklamada bulunmuştu. Evet, bilim düşmanlığının e, e, ve cehaletin, kör cehaletin, ümmiliğin doruk noktasında zaten bu konuda da e, dünyanın önde gelen yazar ve akademisyenlerinden Ariel Dorfman, Şili kökenli Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor. Şeyi hatırlatıyor. Yani dünyanın ve evet Trump'ın içinde bulunduğu bir durum bana e, bu durum bana 1936'da Abajo la inteligencia Viva la muerte e, bağrılarını hatırlatıyor diyor. Yani e, e, zekaya ölüm, bilgi ve zekaya ölüm, yaşasın ölüm diye de ...söylediği general... ...Millan Astray'in... ...faşist bir generalin... Francisco Franco'nun da en yakın danışmanı olan... ...ve 40 yıl boyunca... İspanya diktatörlüğünü... E, ...yürütecek olan kişinin... ...en yakın danışmanı... ...ama e, şeyde... ...öte yandan da... ...dünyada da büyük bir... E, ...kalkışma da olduğunu da... ...açıkça e, belirtiyor... ...yani her şeyi değiştiren bir veba... Yılındayız diyor bilinecek bu. Ve bakalım tarihte e, Beyaz Evin sonunda Amerikan halkı kendi halkı tarafından hesap tutula, tutulamayacağını gösterecek yıl da olacak mı bilmiyoruz. Ama yeterince e, antikor yarattı mı sistem bu korkunç, cahil ve cühela rejimin devam etmesi için diye. Öyle bir şey konuşuyoruz. Komplo teorisinden de geçilmiyor Amerika Birleşik Devletleri'nde zaten sayıları yüksek gösterenler bütün bu solcular yapıyor filan diyorlar. Ama öte yandan bir de şimdi bitirelim. Ama çok önemli bir şey var. Bütün bu yasaklar, sokağa çıkma yasakları vesaire istifalar filan arasında bir yer açık kaldı. Hiç kapanmadan o da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ydi. Bu da tarihe geçecek bir şey. Onlara özel bu şey kapsamı dışında tutuldu milletvekileri ve meclis çalışanları çünkü orada infaz yasası denilen bir toplantılar devam ediyor ve bu konuda özellikle Halkların Demokratik Partisi Kocaeli milletvekili ve tüm millet meclisi insan hakları incelemesi komisyonu üyesi Ömer Faruk Ger Gerlioğlu Genel kurulda çok önemli konuşmalar yaptı. Enkazın altındaki kişiler Türk mü, Kürt mü, dindar mı, ateist mi, sağcı mı, solcu mu diye sorar mısınız? Şimdi bir de afet zamanında değil miyiz? Şimdi de bir afet zamanında değil miyiz diye. Ve bu çıkardığınız yasayla yargılanacaksınız AK Partililer olarak. Ve çok haklıymışsın ve be Ömer Bey çok haklıymışsın ve HDP diyeceksiniz diye bir konuşma yapmış. Ayrımcı bir yasayla karşı karşıya kaldığımız Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sera Kadıgil de Aladağ'daki çocukların Oğuz Arda'nın, Berkin Elba'nın katillerini affedebildiğiniz de onurlu gazetecileri affedemediniz diye aynı yönde bir konuşma yapmış. Tutuklu gazetecilerin yakınları da virüs hapisteki gazetecilere ulaşmadan tahliye edilmeliler diye de konuşmuş. Korona günlerinden sonra bunları konuşmaya devam ederiz. Açık Gazete Selim Badur'la Korona Günleri Günaydın Selim Badur merhabalar Günaydın merhabalar Günaydın Neler olup Hafta sonu Paskalya bayramı kutladı Hristiyan alemi. E, papa'nın bir Paskalya mesajına değinerek başlayalım. Yoksul ülkelerin borçlarının ertelenmesi hatta daha iyisi silinmesini önermiş Papa Paskalya mesajında. Benzer bir çağrıyı Bill Gates de yaptı hafta sonu. Gelişmiş ülkelerin artık egoizmi bırakmalarını söyledi. Böyle bir çağrılar var. E, Oxfam da bir rapor hazırlam e, ilan etmişti. Perşembe günü. Onda da vardı aynı şey. 2 trilyon dolar kadar gelişmekte on ülkelerin borcu varmış. Zengin ülkelere. Bu bütçeler eğer silinirse sağlık harcamalarını kullanabilirler diyor. Evet. Yani çağrılar var. Dönem dönem böyle felaketlerden sonra birden bir ortaya çıkartıyor. Ben de araya girdim. Papa'nınki ilginç ama çünkü tarih boyunca en yapılan ilk en sessiz Paskalya kutlaması, boş, evet. yani online yapmış yani internet üzerinden ve aynı zamanda da bütün Hristiyan aleminde bu kadar radikal bir çağrının da şimdiye kadar yapıldığından emin değilim. Doğrusu çok. E, geçen haftanın en politik e, konuşması deniyor zaten Papa'nın. Ama Papa belki de siyasete atılacak çünkü hatırlıyorsanız eğer geçen haftanın <gülüyor> sonuna doğru da. Küresel iklim kriziyle ilintilendir düştü işte bu yaşananlar. Neyse Peki İ, Vatikan'ın boyutlarını kabul edecek istifasını. <gülüyor> Aklıma bazı şeyler geliyor ama doğrulamadan Ankara'yı sormam lazım Şimdiki çeşitli ülkeler arasında bu sorunu yaşama boyutlarının farklı olduğunu biliyoruz ama aynı şehir içinde de farklılık net olarak ortaya konmuş. Fransa'da Paris'te Beş bel belediye başkanının Paris Büyükşehir Belediyesi'nin içindeki küçük yarası yörel e, belediye sorumluları diyeyim. E, Sen saint, saint denis e, semtinin e, mortalite bu semtteki mortalitenin e, ölüm oranlarının e, diğer e, mahallelere ve Paris'in diğer semtlerine göre çok yüksek olduğunu göstermişler. ki Bu, bu e, mahalle diyeyim ya da bu bölge e, daha çok göçmen işçileri ağırlayan bir bölge. Hep e, tarımla ilgili gelişmelerden bahsetmeye çalışıyorum. Rusya'nın kırsal kesiminde hani e, çeşitli e, ekip biçme işlerine gidecek e, tarımla ilgilenenler bunlara e, kısıtlama gelmiş gidemiyorlar. E, bu tarz e, etkinlikleri e, gerçekleştirmeye. İtalya'da e, Demokrat Parti hani orta sol galiba e, parti. Yıllık geliri 80 bin euro olanların olanlardan dayanışma vergisi alınmasını önermiş. Ee, Fransa'da e, Emmanuel Macron, İspanya'da başbakan, salgını yenmekten çok uzağız diye hafta sonu pek de iyimser olmayan, biraz iç karartıcı demeçler verdiler. Ee, biraz da yayınlanan e, makalelere bakalım. Bu BSG aşısıyla ilgili bir spekülasyon yapılıyor çok. Buna ait bir yazı çıktı Matrix dergisinde Aaron Miller ve arkadaşları. Bunların görüşüne göre diyorlar ki bazı ülkeler var diyorlar. Örnek olarak İtalya, Hollanda ve Amerika'yı vermişler. Bunlar BSG aslı ve kullanmıyorlar çocuklarına. Gerçekten de yok onlarla. Bu ülkelerde çok daha hızlı yayıldı bu SARS-CoV-2 virüsü. Buna karşılık örneğin İran'da geç yapıyor. Doğar doğmaz değil de daha ileri yaşlarda yapıyor. Orada da işler kötü gidiyor. Ve BSA jihazı yaptırmanız e, bu hastalıktan korunmada e, etkili olduğundan bahsediyorlar. Hani kanıtlanması gereken sadece bir gözlemi e, yansıtıyorlar. E, mutasyonlar konusunda çalışmalar var. E, BioRxiv dergisinde Yongjia ve arkadaşları Aynı dergide Priyan Hasaha ve arkadaşları bu mutasyonlar var mı yok mu bu konuyu inceliyorlar ve virüsün hücreye, hedef aldığı hücreye yapışma özelliğini değiştirecek mutasyonları bildiriyorlar. Tabi bu arada hafta sonu sanıyorum iç politik dalgalanmalardan önceki bir haber vardı televizyonlardaki programlarda da değinildi. Farklı tipleri saptandı diye. Aslında bu konuda tek bir yayın var. PNAS dergisine çıkan Peter Forster ve arkadaşlarının 160 tane virüs SARS-CoV-2 virüsünü sekanslamışlar, dizi analizleri yapmışlar ve A, B, C diye 3 tipini tanımlıyorlar. Çok ekibe özgü ve henüz böyle bilim dünyasında kabul görmemiş bir görüş ama bir başlangıç olabilir. Bunlardan A ve C tipinin Amerika ve Avrupa'da, Asya tipinin B tipinin ise Asya'da yaygın olduğunu söylüyorlar ama herhangi bir şekilde bu ABC tiplerinin daha hızlı enfeksiyon yaptığı, daha ağır hastalık yaptığına dair herhangi bir ayrım yok. Sadece coğrafi dağılımı izlemek için yaptıkları bir ayrım bu. Yani bu kadar fazla belki de hani üç tipi varmış bizdeki hangi tip falan diye merak edecek bir şey değil. Başka haberlerden bir tanesi e, virüsün atılımı, virüsün davranışlarıyla ilgili çalışmalar. Huang King Kian Infection Disease adlı dergide virüs atılımının ortalama 12 gün olduğunu yani hastalanan bir kişinin ne kadar süreyle iyileştikten sonra da olsa hastalığın başına itibaren kaç gün attığını 34-37 güne kadar uzuyor. Onun için iyileşenler 14 gün evlerinde karantinaya, izolasyona uygulamasını tabi tutuyorlar. Ama bu acaba yeterli mi sorusunu gündeme getirdi. Bu ilginç ve önemli olabilir bu yaklaşım. Bu, bu... antikor pasaportlarından da söz ediliyorlar. Duydunuz mu Selim Bey? Evet, evet. Yani o antikor tabii antikor bakılırsa eğer... Bir bölgede hani işler biraz sönmeye başladıktan sonra yapılacak bir iş bana kalırsa hani şu anda hiçbir <gülüyor> acilleti yok antikorla <gülüyor> ama şöyle bir e, soru bana da yöneltildi birkaç e, çevremdeki birkaç arkadaşım tarafından hani biz bir antikor baktırsak da eğer hafif geçirip farkında olmadan da geçirip bağışlıksak eğer e, rahat ederiz, endişelenmeyiz evet. diyorlar. Bu yanlış bir şey çünkü saptanacak antikorların ne kadar koruyucu olduğu daha hiçbir şekilde gösterilmedi. <gülüyor> Öyle mi değil mi? <gülüyor> Bu ee, önemli bir bilgi evet. Evet bir de kan gruplarına göre dağılıma bakmışlar. Bunların ne işe ben çok anlamadım ama Michael Zets ve Nikola Patonetli isimli iki araştırıcı kan gruplarından A kan grubundaki hastaların, hastaların büyük kısmının A kan grubundan olduğunu sıfır kan grubundan olanlarda da hastalığın pek görülmediğini söylüyorlar. Böyle bir genellemeye nasıl gittiler anlamış değilim. Önemli bir çalışma yine Infection Dizi'de çıktı. Ryota Hase ve arkadaşlarının 35 yaşındaki bir kadın hasta bu andan Japonya'ya gidiyor ve Japonya'da hastalanıyor. Yani bu bir ay kadar önce. Tomografisinden pneumonitanı sağlıyor. Boğaz salgısı inceleniyor ve PCR testi negatif sonuç veriyor. Bunun üzerine diyorlar ki ya bu Covid-19 değil. Sıradan bir toplumdan kazanılmış pnömoni diyorlar. Antibiyotik tedavisine başlıyorlar. Zatürre yani. Evet. evet zatürre hiçbir şekilde etkilenmiyor tabii antibiyotik tedavisinden. Ee, daha sonra balgam alıyorlar. Balgam örneğinde virüsü saptıyorlar. Bu pozitif buldukları dönemde yine boğaz salgısı negatif. Ee, bu şunu getiriyor. Hep başından beri söylemeye çalıştığımız, tartıştığımız, dillendirdiğimiz bir konu. Hani nereden örnek aldınız? Daha kolay, daha pratik diye boğaz ve burun salgısından alıp da PCR testi negatif çıkarttınız çıkarsa buna fazla güvenilmemesi gerektiğini gösteren bir e, çalışma. Şimdi bitirirken isterseniz üç tane başlık söyleyeceğim. Bir tanesi bu konuda hiç Türkiye'den yayın var mı diye insanların aklına gelir. Ben e, bir yayın gördüm Ankara ekibinden, radyoloji ekibinden. E, fakat yazıyı bulamıyorum bir türlü okumuştum bir kenara koydum e, ne yazık ki hani e, tomografi görüntülerindeki bir takım özelliklere değiniyorlardı ikinci yazı ise dün Oğuz Alyanak isimli bir e, Götingen'de çalışan bir Türk e, araştırıcıdan geldi e, ilginçtir e, Medikal Antropoloji Dergisi'nde e, işin sadece dini yönüne bakmış hani camilerde İslam dünyasında fetvalar camilerdeki vaazların ee, bu COVID-19'daki yayılımındaki etkisini inceliyor. Bu tarz e, iki çalışmaya daha değineceğim. Ee, i̇lginç gelebilir özellikle. E, buradan da Libero programına da e, gönderme yapmış olurum. Managing Sport and Leisure isimli bir dergide Daniel Parner ve arkadaşları COVID ve spora bana karşılık Science and Medicine in Football dergisinde Enfeksiyon hastalıkları ve futbola ait iki tane makale var. Covid-19 ve futbol ilintisi e, konusunda. E, bunlardan bir tanesinde biraz birazcık küçük bir not e, aktarayım bu dergiden. E, Euro 2020'nin iptal edildiğini söylüyorlar. Aslında bir takım enfeksiyon hastalıkları, e, futbol turnuvaları ya da spor etkinlikleri döneminde dönem dönem gündeme geldi diyorlar. 2007-2008'de e, e, İsviçre'de yapılan Avrupa Futbol Şampiyonası'nın öncesinde kızamık salgını oldu. Ee, Güney Afrika'da 2009'da e, benzer bir şekilde FIFA'nın e, Dünya Kupası'nda kızamık salgınıyla ile başladı e, turma. E, Almanya'daki Kadınlar Dünya Kupası'nda 2011'de e, Enterohemolojik Echerecoli e, bakterisinin yolaştığı bir e, ishal diyare salgını oldu. 2014'te FIFA e, Dünya Kupası'nı Brezilya'da düzenlemişti. hatırlayacaksınız. Zika sorunu vardı. E, sporcuların dikkati çekiliyordu. Ama hiçbirisinde turnuva, turnuvalar ya da etkinlikler iptal edilmedi. Sadece önlemler alınsın. İşte kızamıklı söz konusu olduğu zaman aman herkesin aşısı yapılsın gibi. Bu kez ilk defa e, spor etkinlikleri iptal ediliyor diye bir e, futspor özellikle futbol ve e, e, Covid-19 e, ilişkisini irdeleyen iki yazı e, i̇sterseniz şu JAMA'da çıkan e, ilginç bir e, sanat ve tıp e, bölümünde çıkan Amerikan bir yazıcılığa... Amerikan Tıp Dergisi değil evet, mi? Evet, JAMA, John American Medical Association dergisi. Anushka Sinha yazmış. Diyor ki, e, Rozan Keş isimli bir e, şarkıcı şarkı ve gibi. şarkı sözlü e, yazarı varmış. Ee, ki belki eğer bulabilirsek bu Razan Kaş'ın parçasını önce sağlık programında çalalım bu hafta ee, kendisi hastalanmış ve hastalandığı zaman bir tweet atıyor. Tweetinde diyor ki Shakespeare e, Kral Lear'i yazarken e, bu e, eserini kaleme aldığında veba nedenilen karantina altındaydı. Diyor ve ondan sonra da ilginç bir yazı e, belki daha ayrıntılı ilerideki programlarımıza değilleriz. Kral Lear ve oradaki bir takım söylevlerle e, bu Covid-19 nedeniyle e, eve kapanmanın e, arasında bir bağlantı kurmuş. E, i̇lginç. Kendisi de Shakespeare'de ben de bilmiyordum. Bu Kral Yirri kaleme aldığında e, karantina evet. altındaymış. Çok ilginç. Ben de son bir şey ekleyeyim. E, yani, sizin e, de, çeşitli defalarda da dile getirdiğiniz şey kıta Çin'den 108 yeni evet. vaka çıkmış olması pazar günü bir gün öncesindeki 99'a göre artış hatta evvelki güne yani cuma gününe de çok büyük artış var görünüyor dolayısıyla acaba ikinci bir dalga olur mu olmaz mı diye bir insanın aklına gelmiyor değil yani evet ben bağlanmadan önce siz bunu söylediniz 108 yeni olgu 61 tane de asemptomatik olgu saptanmış içinde Hmm. yani tamamen yendik oldu bitti falan şeklinde yaklaşımlar. Şimdi Peki, biraz belki. erken herhalde. Evet. evet. Peki çok Peki. teşekkür ederiz. Değerli yayınlar evet. Teşekkürler görüşürüz. Sağ olun. Sağ olun. Hmm. Selim Badur'la Korona Günleri. Evet bir de şeyi devam ettirirsek Suriye ile ilgili ilginç bir haber var ya yani daha doğrusu Türkiye ve Suriye ilgilendiren İdlib'de binlerce Türkiye göçmen durumda olan Suriyelinin İdlib'e dönmekte olduğuna dair bir haber var bugünkü Guardian gazetesinde elimizde bazılarının koronavirüsünün Türkiye sınırının için yakınındaki kamplardaki e, yayılmasından korkarak İdlib'e e, doğru dönmeye başladıklarına dair bir e, haber var. Onun da takibini yapmalıyız herhalde. Evet, onun dışında bir de e, bu şey infaz yasası ile ilgili konuşmaları daha sonraya bırakmalıyız. Belki 9.30'dan sonra biraz daha ve süreyi de uzatabiliriz. Ama bir de çok önemli bir haber olarak da Hollanda'dan 170 bilim insanının e, korona krizinin radikal reformlar için bir olanak sunduğuna dair ilginç bir haber var. Evet, çok, bu, bu çok güzel bir haber aslında. Hani biraz böyle diğer basında gözden kaçmış bir şey. Evrensel bunu e, haber e, yapmış. Nuri bu 170 Karabunut imzasıyla evet. E, 170 bilim insanı bir takım çözüm önerileri de getir Yani taleplerde de e, bu, bulunuyorlar. E, dolayısıyla aslında şey... Ee, hani önemli bir yandan o aldıkça, oldukça politik talepler ve iklim değişikliğini de hatırlatıyor bilim insanları. Bu önemli bir vurgu. Yani şu anda yaşadığımız şey bundan sonra da iklim değişikliği sebebiyle devam edebilir. Dolayısıyla aslında acil önlemler sadece bu koronavirüs meselesiyle ilgili değil. Bundan sonrası için de önemli e, diye bahsediyorlar. Beş tane de öneride bulunmuşlar. Evet yani çok da önemli bir... Hollanda'nın en büyük üniversitelerinden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Leiden ve Wegeningen üniversitelerinde aralarında olduğu 8 üniversiteden 170 hoca, bilim insanı Truve gazetesinde bir manifesto yayınlamışlar. Evet. Ve son 30 yıldır felaket yanlış politikalar uygulandı. Buna karşı yapılanlar hakkındaki düşüncelerini kamuoyuyla paylaşmışlar. Nedir öneriler özetlersek? Beş tane öneri getiriyorlar. Bunlardan bir tanesi gayri safi milli haslanın sürekli büyümesini hedefleyen geniş gelişme modeli değiştirmelidir. Yani bu neoliberal aslında kapitalizmin, kapitalizmin hani sürekli büyüme ana hedefi, evet. Evet, bu böyle bir dünyamız olması mümkün değil diyorlar. Bunlar arasında küçülmesi gereken sektörlerden bahsetmişler. Petrol, gaz, madencilik, reklam sektörü gibi. Reklam hani en gereksiz olan sektörlerden bir tanesi olduğu için diğerleri ise iklim değişimine tabi e, sebep oldukları için bunun yerine bir de e, aslında daha fazla yatırım yapılması gereken sürekli yatırım yapılması gereken sektörleri de saymışlar kamu sektörü temiz enerji eğitim ve sağlık bunlar olmadan olmayacağını anladık diyor aslında bilim insanları ilk şeyleri bu İkinci ee, ikinci talepleri ekonomi ekonomik politika yeniden bölüşümü hedeflemelidir. Herkese evrensel temel gelir e, ve işte sosyal hizmet, ücretsiz sosyal hizmet gibi yöntemlere geri dönülmeli. Burada neoliberal politikaları eleştirmişler. Üçüncüsü terakki ve ver vergi öneriyorlar. Bu da çok önemli bir şey. Evet, yani evet. durmadan vergi indirimi yapılırken müterakki vergi denen Sürekli artan servet arttıkça oranı da artan vergi şart olacak ve bu, e bu, bu artık bütün dünyada zaten evet, bütün her tarafta hapsi. söyleniyor zaten artık yani şu, şu servet meselesi yani servetin vergilendirilmesi çok önemli e, diye artık e, açık açık herkes söylemeye başladı üçüncü talepleri tarım biyo çeşitliliği ve süreli olmayı hedeflemeli diyor yerel gıda üretimine öncelik verilmeli et üretimi sınırlandırılmalı çalışma koşulları adil olmalıdır. Evet demişler. hayvancılık endüstrisinin de artık evet. sınırlandırılması ben evet. kaldırılmasını da öneren pek çok yazıya değer verdik ama bu da önemli. Evet. Sonra dördününcüsü... dördüncüsü tüketim ve seyahat azaltılmalıdır lüks ve israfçı tüketimden ve seyahatten kaçınılmalı diyorlar yani gerçekten bu kadar sık bu kadar çok uçuş olmalı mı dünyada artık hani herkesin herhalde ya böyle olmadan da yaşanabileceğini tabii bir yandan e, görüyoruz. Ve Son olarak uçuşta, uçuşta değil pardon bir de şeyi de ekleyelim bu e, aşk gemileri dediğim benim evet, yani şu anda hala 6000 bin ki, kişi zaten gemilerdeymiş. Gemilerde ve bile bile çıkartmışlar salgın olduğunu Hı -hı. bile bile o, turizm şirketleri dahası da var. Şimdi o şirketler büyük zarar ettikleri gerekçesiyle kurtarma paketine öncelikle dahil edilmesini istiyorlar. Artık İnsan ne diyeceğini bilemiyor yani bunun durumda. Tabii şey havayolu şirketleri de öyle. Evet aynı. Şu anda onlar da kurtarılıyorlar bir yandan ama işten çıkarmalar da devam ediyor havayollarında. Son olarak bilim insanlarının talebi borçlar silinmeli diyorlar. Bunu biraz evvel konuştuğumuz şey. Öncelikle çalışanların tek kişilik iş yerlerinin ve KOBİ'lerin yanı sıra gelişmekte olan ülkelerin borçları silinmelidir. Borç silme işini hem zengin ülkeler hem de IMF ve Dünya Bankası yapmalıdır diyorlar. Evet bu haberin son cümlesini de ben okuyayım. Bilim insanları manifestolarını şöyle sona erdirdiler diyor. Şu cümle ilginç. Hem bilim insanları hem de duyarlı vatandaşlar olarak bu adımların daha süreli ve adil toplumların sarsıcı etkileri ve bizleri bekleyen olası salgınlara, başka salgınlardan da bahsediyorlar, daha dayanıklı toplumların oluşumuna katkı sunacağına inanıyoruz ve şöyle bitiyor. Bizce sorulması gereken soru bu adımların atılıp atılamayacağı sorusu değil. Bunu nasıl yapacağımız sorusudur diyorlar. Gayet radikal evet. ve ilginç bir açıklama. İlk kez yani. bilim insanlarının kendi alanlarının yani bilimsel verilerin ötesinde bu kadar net politik bu arada açıklama yaptığını e, şahit oldum. Hani iklim değişimi vesaire buna İkin dair bilimsel verileri paylaşıyorlardı de, ama evet. bu çok net somut bir şeye e, bir açıklama manifesto gerçekten. Evet manifesto imzalamışlar. Yani doğrusu e, takip etmeye devam edeceğiz. Takipte kalacağız. E, yani şeyin de e, biraz önce de söylediğimiz gibi e, Ariel Dorfman'ın net olarak söylediği ve antikor geliştirip hesap soracak mı toplum, Amerikan toplumu Trump'tan diye yani bilimin inkarına ve bütün her türlü adalet kavramının e, inkarına dayalı bir sistemin e, yeni bir topluma dönüşmek üzere harekete geçilmesi için antikor gelişiyor mu? Hesap soracaklar mı diye ilginç yazısına da atıf yaparak tekrar şey yapalım. E, bu iklimle ilgili konuşurken de daha sonra artık şimdi vaktimiz kalmadı ama bu e, Dünyanın en sıcak günlerinin yaşanmakta olduğu da tekrar e, gündemimize gelmiş durumda. Geçen hafta e, şeyden bahsetmiştik. E, Greta Thunberg'in e, Twitter hesabından paylaştığı bilgi dünya tarihinin en e, karbondioksit e, emisyonlarının salımlarının en yüksek uluğuna ulaştığı yani sera gazlarının e, haberinden sonra şu anda Avustralya'da en sıcak Nisan yaşandığını Perth şehrinde Batı Avustralya'da acayip bir şey varmış. Gerçi plaja gidiyorlar, gerçi şeyleri <gülüyor> fiziksel mesafe koruyarak ama aynı zamanda 39.5 derece olmuş. Perth şehrinin cumartesi günü 39.5 ölçülmüş. Yani insan da 39.5 olduğu zaman ağır hasta olarak kabul ediliyor. Böyle şimdi bir durum. Bir de Florida eyaletinde ilginç bir sorunun cevabı aranıyormuş. Independent Türkiye'den de, Türkçeden de bir şey. Korona virüsüyle kasırga aynı anda vurursa ne olacak diye. Covid kötü, kasırga da kötü. İkisi aynı anda olduğunda toplam hasar ikisinin etkisini tek tek toplayarak değil, birbiriyle çarparak düşünülmeli demiş. Bunu söyleyen de... Florida acil durum idaresini yıllarca yönetmiş 2017'ye kadar sonra özel sektöre geçmiş bir uzman Brian Kuhn söylemiş bunu. Ve bu çok yakın zaten Florida e, iklim değişikliği yüzünden iklim krizi yüzünden sular altında kalacak eyaletlerin bölgelerin başında gelenlerden bir tanesi Tüm hesapları yapılmış durumda. Bir de korona gelirse böyle salgınlar gelirse ne olacak diye tam bir kırım ihtimali var. Yani gerçekten e, tevradi günler yaşanıyor yani bu, kitabı mukaddeste görülen şeyler ama sayılar bu kadar çok değildi o zaman. Şimdi milyarlardan bahsediyoruz. Bakalım hayırlısı diyelim. Açık Gastik Ali Bilge ile Ekonomi Politik <Gülüyor> Günaydın Ali Bey, merhabalar. Merhaba Ömer Günaydın. Bey, merhaba Özdeş. İyi yayınlar iyi teşekkür, yaptılar. Teşekkür ederiz size de ee, Şimdi bugünün ana konularını bir özetlerseniz. Elbette hafta sonu çok e, devasa şeyler yaşadık yine, e, haber e, şeyi. Birincisi sokağa çıkma yasağıyla başladık. Sokağa çıkma yasağı sonuçta bir istifa geldiği oldu. E, infaz yasası mecliste e, görüşülmeye devam etti ve aynı zamanda e, ekonomide yaşanan problemler, e, başka pek çok konu var ama biz bu programda bu 3-4 konuya değinme fırsatı bulacağız. Malumunuz Cuma akşamı gece yarısında 1.5 saat kala Türkiye bir sokağa çıkma yasağıyla karşı karşıya kaldı. Aslında birkaç hafta sürecek bir yasağın olması pandemi salgın nedeniyle hem bilim kurulu hem de bu konudaki Aklı Selim çarjı, çevreler tarafından önerilen bir durumdu. Bir aydır bu konu tarışıla geliyordu ve ani bir kararla e, sokağa çıkmaya sayıldı. Sonradan da o e, görüntüler karşımıza çıktı. E, onundan 48 saat e, geçen, geçmeden de İçişleri Bakanı söylediğinin istifası geldi. E, şimdi Türkiye e, salgın öncesi dönemde e, de pek çok sorunla baş başa devasa sorunla karşı karşıya kalan bir ülke. Adeta dipte bir ülkeydi deyim yerindeyse ve bir yönetim biçimi var Türkiye iki senedir tam anlamıyla geçtiği cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen salgınla da bu cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ve yani bir anlamda yönetilememezlik krizinin müsebbibi olan bir rejim sıkıntısıyla karşı karşıyayken karşı, yaşamayı, salgını yaşamaya başladık. Bu hükümet sistemi açısından salgın da bu hükümet sistemiyle iyi yönetilemediğini altını çizmek lazım. Devlet mekanizması krize göre bir pozisyon alamıyor. Örneğin yani bu Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun aldığı kararlar en nihayetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hükmüne bağlı olarak cereyan ediyor. Şimdi e, bu meseleyi de bunun üzerinden bakmak lazım. Yani e, Türkiye'de neden bir yönetilemiyor salgınla ilgili kararlar birileri iki geri yanlış kararlar alınarak sürü sürüyor. Bunun nedenlerini ortaya koymak üzere da, da, başladığımızda bir rejim problemiyle karşı karşıya olduğumuz bu rejimin Türkiye'nin sorunlarını, meselelerini e, yönetmede yetersiz kaldığını belirtmek durumundayız. İki senedir deneniyor bu sistem ve bu sistemin adası otoriter bir yönetim şekli, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Bakın bu sistemin üzerinden bir yıl geçti, 2019 yılında bir yerel seçim yaptık geçen sene bu zamanlar ve burada İstanbul seçimini iki kez ve genel olarak büyük, 30 büyük şehirde yani sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bu 30 büyük şehirde iktidar kaybetti. Kaybettikten sonra bu kaybı bir türlü kabullenmedi. HDP'li belediyelere kayyum atadı. Sonra CHP'li belediyelere yok saydı. Sokağa çıkma yasa gecesi olduğu gibi. Bu bakış açısı muhalefeti bu yerel seçimlerde ki yerel seçimler aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemlerinde yani rejiminde bir referandum ayetindedir. Buralarda kaybetti. Bunun üzerine yok saymaya dedi ki yani ben sizi çalıştırmam dedi. Siz büyük şehirleriniz ki bir rakam vereceğim, bunu hesapladım. 30 büyük şehir, 14 tanesi muhalefetin elinde. Ve bu da yaşayan nüfus Türkiye nüfusunun yüzde 50'si. 49.92'si. Siz 49.92'yi iki sayıyorsunuz. Salgın boyunca. Ben onların fonlarına, yardım fonlarına el koyuyorsunuz. Yok sayıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki sokağa çıkma yasağı ben sana haber vermem. Oh sokağa çıkma yasağı karar biçimi, alınış biçimi işlere bakın istifasına sonra kabul edilmesine edilmemesine kadar olan yapılış biçimi, iş yapı stili zaten son derece kötü. Ve bu kararı alırken bu belediye başkanlarına haber vermiyorsunuz. Yani bir senedir yok saydınız, yenilgiyi kabul etmiyorsunuz. Ve belediyeleri Dışarıya itiyorsunuz. Belediyeler haber verilmeden bir sokağa çıkmaya pandemi de olur mu bu? Bir salgın ev ortamında siz büyük şehirlerinizin ve nüfusunuzun %20'sini kapsıyor yani İstanbul sadece nüfusun %25'ine tekabül eden bir yer. Üç büyük şehir evet, dokusun, bütün Türkiye nüfusunun nüfusunu. %25'ine aşağı yukarı yani. Siz bunları hiç sayarak bir yönetim biçimi yürütüyorsunuz. Zaten İmamoğlu bir açıklama yaptı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Hangi sektörlerin açık kalacağını, yani nerelerin açık, neredenin kapalı olacağını bilmiyoruz. Demişti. Evet. Ya yani dünyanın en büyük şehirlerinden birinin e, belediye başkanı habersiz yani. Çok Hocam yüzde 50'si bu 14 muhalefetin, 30 büyük şehirde yüzde 20 zaten Türkiye 30 büyük şehirde 78 yaşıyor, 72.23 yaşıyor. Siz bunları yok sayıyorsunuz. Bir salgın var, dünya inliyor ülkemiz inliyor ve bunda belediyelerinizi kaybettiğiniz yani başından beri de yok saydınız ne dedi ben çalıştırmam sizi dedi yenildik ama dedi nitekim çalışma im imkanları bu salgına kadar da problem yaşadı ya İstanbul hükümeti ile Ankara hükümeti 1920 21'de birlikte çalıştılar iç dokusunu çünkü ortalıkta büyük bir tehlike vardı şimdi Türkiye büyük bir dünya ve Türkiye büyük bir tehlike içerisinde siz ee, karar alma biçimleriniz e, bir de böyle oluyor. Karar alma biçimlerinizde bilim kurulu ve sağlık bakanlığı diyor ki ya sokağa çıkmaya edilmesi lazım bu şart. Bunu öteliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımıza sunuldu, sunuldu sonra bir gün bir karar alıyorsunuz ki burada büyük bir olasılıkta bilim kurulu istifa aşamasına geldi. Büyük bir olasılıkta sağlık bakanı geldi ve burada da aile içerisinde, Enderun içerisinde bir takım problemler de var. Yani sarayın içerisinde, harem kısmında, Enderun kısmında problemli bu tür durumlarda. Bir yönetim ve problemiyle karşı karşıya kalır. Ama bunun sebebi hikmeti Türkiye'yi daha biz ilk günden söyledik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bu ülkenin meselelerini sürdürebilecek, yani lokomatifle de iz, e, e, izah ettik. Bu lokomotif bu vagonları yürütemez Nitekim bu vaganlar tek tek devriliyor ve siz belediyeleri karşınıza alıyorsunuz. Şu, sadece bir ay içerisinde bakın belediyelerinizi görmezden gelerek ayrımcılık yaparak muhalif belediyeleri yok sayarak kendi belediyelerinizi varsayarak infaz yasası düzenlemesi ikincisi yapıyorsunuz. İnfaz yasasında muhaliflerinizi ayırarak onları hapishanede tutmak suretiyle. Adi suçları ve bunlar içerisinde mümkün olmayan çıkması gerekmeyen insanları çıkararak, onlara piyango vererek, öbürlerini muhalif gazetecileri, siyasetçileri, ilim adamları, düşünce adamları, sivil toplum kanaat önderlerini içeride tutarak bir ayrımcılığa yapıyorsunuz. Ve bunların hepsini salgın içinde yapıyorsunuz. Muhalefetle salgında bir araya gelmiyorsunuz. Bir diyalog içerisinde hiç olmuyorsunuz. Şimdi bunun temel sebebi kişilere bağlı olmak ötesinde bir rejim sorunuyla bağlantı olarak biz meseleye işin içinden çıkamayız. Kişilerin yetenekleri, yetenekleri, bilgileri, bilgisizlikleri, becerileri vesairelerin dışında Türkiye'de e, rejim tek insana bağlı bir rejim. Eğer rejim tek bir insana bağlı bir rejim olmak dışında başka mekanizmalar olursa, tren sistemleri olursa diyalog sistemi de çalışıyor. Ama bunlar olmazsa diyalog olmuyor. Diyalog olmayınca büyük bir tehlike karşısında bile ayrımcılığı yok saymayı siyaset salmaya başlıyorsunuz. O zaman da dipte bulunan ülkeniz yukarı doğru çıkamıyor. Yani meseleyi bu rejimle ilgili bağlantısı kuramadan anlamak, analiz etmek yetersizdir. Türkiye salgında da şunu göstermiştir ki bu rejimle bu rejimin işleyiş biçimiyle, kuvvetler birliğine dayalı tek adam rejimi, otoriter rejim, yani biz buna 20. yüzyılda faşist rejimler diyorduk, 20. yüzyılda bayağı bir tedristen geçtik, bu tür rejimlerin anası e, Mussolini, babası Hitler'di ama 21. yüzyılda bunlara hatta otoriter demokrasi de diyorlar, işte parlamentada göstermedik var, bu tür rejimlerle ülkelerin bu devasa sorunları Türkiye gibi ülkeler, diğer ülkeler yönetilememiyor. Nitekim yani e, infaz yasası düzenlemesi bir yandan devam ediyor ve siz belediyeleri görmezden gelerek bir rejim içerisindesiniz e, ve bu durumlarda baktığınızda iyi kötü başlangıçta demokrasilerle yönetilen ülkelerin de hatalarını telafi ettiğini görüyorsunuz. Hem salgınla ilgili e, sağlık politikalarında hem iktisat politikalarında baktığınızda yani demokrasi şöyle bir başlıklar üzerinden Tez konusu olsa salgınlar, krizler ve demokrasi, salgınlar, krizler ve otokrasi, salgınlar, krizler ve Türkiye bunların hepsi başlı başına incelenmesi gereken burada rejim problemlerinin krizlerle ve salgınlarla ilgili problemleri çözmede yetersiz kaldığını görüyorsunuz. Çünkü demokrasi tek adama bağlı bir otokratik rejim, olur, demokrasi değil de otokratiye bağımlı olunca bu tür mevzularda yani ne oluyor önce? E, Sırasıyla şeyi görüyoruz, e, teknik olarak bir kötü yönetim görüyoruz. Orada diyoruz kozmik kötü yönetime geçiyorsunuz. Sonra çaresizlik için de yönetime geliyorsunuz. Hafta sonu manzarası bir çaresizlik yönetimiydi beyler. Evet. Bir çaresizlik yönetimi. Sen belediyeleri için söylüyorsun, belediye başkanları aykırıyor, diyor ya bana niye haber vermedin? Belediyesiz çalışır mı bir merkez hükümeti? New York valisi New York belediye başkanlığı ile koordineli çalışmıyor mu? Orada da sorunlar var bir... gerçi ama. Var. Evet, var ama bir şekilde ama yansıyor. Yani, burada hiçbir bağlantı olmaması evet. şey. Yani Yok bu, sayılıyor. Yok. Ömer Bey yok sayılıyor. Ciddiyeti de yok sayılıyor. Yani şeyin Dünya Sağlık Örgütü'nün özel temsilcisi David Nabarro bir yeni konuşması var. Yani öyle bir virüs ki bu diyor. İnsan, e, uzun, çok uzun bir süre insan, e, insanlık üzerinde kol gezecek, e, ta ki bir aşı yapana kadar bizi koruyacak. Pek çok başka salgınlar da olacak sporadik olarak orada bu yerde ve bütün savunmalarımızı tarumar edecek diye açıkça net olarak böyle bir kehanette bulunmuş. Bunu da yapan Dünya Sağlık Teşkilatı gibi. Bütün olanaksızlıklara paralarının kesilmesine rağmen başta Trump tarafından büyük bir mücadele veren bir Birleşmiş Milletler Kuruluşu. Bunların hiç Türkiye'de sözü bile edilmiyor. Evet. Yani siz böyle büyük, kocaman... Aslında yani Ali Bey var. sizin bahsettiğiniz bu demokrasi sorunu şeyin, İçişleri Bakanı Soydu'nun bizzat kendi cümlelerinde var. Öngöremedim dedi. Evet. Benim hatam dedi. Öngörememesinin sebebi tek başına neredeyse ya da bir avuç da e, alıyor olması. Yani katılımcı süreçler işletilmiyor. Hani bilim insanları diyelim ki sokağa çıkma yasağı uygulansın diyor. <gülüyor> Ama bunun nasıl uygulanıcı katılımcı bir şekilde hani belirlen, sendikalar dahi müdahil olabilmeli. Çünkü şimdi evet. biz iki hafta önce burada duyurmuştuk. Habersen bir açıklama yapmıştık. Kargo çalışanların üzerinde ağır bir iş yükü var ve tehdit altında Risk altında bu gruplar diye bugün işte haberi düştü bir e, kolonya vesaire bu yaşlılara yardım dağıtan kargo çalışanlarından bir tanesi petete çalışanından bir tanesinde virüs çıkmış. Yani bakın e, bu bu durum yani hafta sonu Türkiye'nin iki senedir yani AKP seçmeni de düşünmedi yani bu bu bu bu rejimle siz günlük işleyişi bile takip edemiyorsunuz ki böylesine büyük krizler, ekonomik krizler, salgınlar, deprem gibi meseleler yani ne ol, Hep algı operasyonu üzerinden dönüyor. Yani bir salgında muhalefeti görmezden gelmek, ana muhalefeti, muhalefet liderleri normal şartlarda diyalog içinde olması gerekmez mi? Böylese büyük bir tehlike karşısında. Ve adamlar da yanaşıyorlar yani karşısındaki muhalefet, Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ataklarına baktığımızda salgına karşı birlikte hareket edelim diyorsunuz. Ama siz salgın karşısında hapishanelerde bile ayrımcılık yapıyorsunuz. Belediyelerde ayrımcılık yapıyorsunuz. Bu kutuplaşmayla salgında bile kutuplaşmayı teşvik ederek nasıl gidebilir bir ülke? Zaten ekonominiz dibe batmış durumda. Geleceğiz birazdan. Bir infaz yasası değişikliği salgında böyle mi yapılır? Dünyanın neresinde? Ancak otoprasiyle yönetilirseniz böyle oluyor. Dolayısıyla meselenin, bütün yaşadığımız sorunun, istifaların ya işte Süleyman Soylu Erdoğan'ın kilit kadrolarından biri, sır küplerinden biri, kolay kolay sır küplerinden vazgeçmek, sır küplerinin ee, küp sahibinden vazgeçmesi mümkün değildir. kolay bir... ha, Genelde sır küplerinden bürütüsler çıkar ama e, bu ilişki bu hafta sonu bu rejimin ülkeyi yönetemediğinin resmidir arkadaşlar. E, bu arada gazete duvarda İrfan Aktan'ın bir yası çıktı. AKP'de düşmansızlık krizi başlıklı. E, İrfan Aktan da şeyin üzerinde vuruyor. Yani e, hükümet bu zamana kadar hep kutuplaşma e, taktiğiyle bir düşman yaratarak e, ...iktidarda kalmasını bildi. Bunu da bir şekilde kullanabildi. Fakat koronavirüs böyle bir şey değil. Ve ciddi bocalıyor diyor. Kendi tabanıyla da ilk kez sanırım... ...çok sert bir şekilde karşı karşıya geliyor. Ana sebebi ise ekonomi meselesi. Bu İstanbul'a dair şeyler var. İlçeler hangi ilçeler evde kalabiliyor... ...hangileri kalamıyor diye. Daha yoksul ilçeler yani daha... İşçi sınıfı ağırlıklı ilçeler örneğin e, tabii bu insanlar şeye, e, işe gitmek için e, daha dışarıdalar e, ve buralar daha AKP'nin e, kuvvetli olduğu yerler. Şimdi Türkiye salgına girerken zaten ekonomik sorunları devasa. E, salgınla birlikte alınan tedbirler yetersiz. Özellikle yani Türkiye'nin e, yarısı çalışmıyor. E, ve bu insanlar bu iki haftayı falan yani bir ayı geçirirler ama ondan sonra tırmalamaya başlar. Yani e, orta katman yoksulluğa, yoksul katman açlığa terfi eder. Ve e, zincirleme, bütün sektörle hedefinden analiz eden bir devlet raporu da önümüzde yok. Bu, verilen tedbirler yaraya merhem olmaktan uzak. Çünkü kaynak Bitti. Çünkü Türkiye 18 yıldır uyguladığı politikalarla işin sonuna geldi. İşin sonuna geldiğinde bir de salgın geldi. Neden? Sokağa çıkma yasağını göze alıp 2 hafta, 3 haftadan sonra U dönüşü sağlayabilecek bir pozisyona gelemiyor. Çünkü bu üretim kaybı, zaten büyük bir üretim kaybı var. Yüzde yüzünü büyük bir bölümünü kaybetmek Türkiye ekonomisinin daha da kötü noktaları sürükleyecek. Onun için bu ikircikli, yönetilemez durum hale gel. Bir hafta sonu uygulaması hangi akte hizmet bir hafta sonu uygulamasıyla bu işin dönebileceğini zannederdi. Akıllarız yani. Nitekim bilim kurdu üyeleri de bunun altını kalın harflerle çizilen. Bir tür tabipleri birliği de aynı şekilde. Bir ona hiç sayısı Türkiye'de tabiplerin dinleyeyim ağzından aldırdınız değil mi? Onu hiç yok sayıyorsunuz çünkü o muhalif sana muhalif olan her şeyi yok sayarak bir gezegen tehdit eden bir olguyla Pandemi mücadele ederken değil mi doktorları yok sayıyorsunuz. Yok sayıyoruz. Tıp çalışanları Belediyeleri da. yok sayıyorsunuz hekimleri evet. Yani Türkiye'nin yani sadece sokağa çıkma yasağının 14 ilinde muhalefet hakim. Buradaki nüfus toplamı %49.92. Bıraktım öbür taraflardaki şeyi. Bunun bunları yok sayarak siz Nasıl ülke idare edebilirsiniz? Nitekim edemiyorsunuz. Sorun burada, sorun rejim sorunu. Eğer balans bir takım ayarların söz konusu olabilse ülkenin, diyalog zemini gelişiyor o türünlerde. iyi kötü. Dolayısıyla o diyalog da mesele çözüm bulmadan, belediyeler, belediye başkanlarını, böyle bir dönemde belediye başkanları yürütmeye de bir araya gelmeyecekler. ne zaman gelecek? Değil mi? Belediyedir halkla temas eden. Fırınları denetleyen belediyedir. Tanzimleri düzenleyen belediyedir. Toplancı yerleri düzenleyen belediyedir. Belediyeyle yürütme. Bu zamanda belediyeler bir araya gelmeyecektir. Ne zaman gelecek? Ama seçimlerin belediye seçimlerini bir rejim yenilgisi olarak gördüğü için yönetim ki bir anlamda rejim onaylanmadı. Ondan yok sayarak bir sene geçti. Bir sene sonunda da salgınla kaldı. Gelelim ekonomiye. Yani e, filmin sonuna gelmiştik normal şartlarda. 18 yılın. Hem devam etmekte olan bir resesyon hakimdi. Ardından salgın geldi. Şimdi ne durumdasın ülkende? İşte Ulaştırma Bakanı kanal şeyini yaparak istifa etmiş. E, yani zaten bakanlar kuruluğunun ee, Ender'in içerisinde bulunan e, bakanlar dışındakiler son derece sekreter hizmetleri gören bakanlıkları haline gelmiş. Parlamentunuz üçüncü planda bir organ e, yasama organı e, hükümsüzdür yani başkanın karşısında e, ekonomi yönetiminde aileden birisini e, değerlendiriyorsunuz ve e, yetkin bir Performans sergilemiyor. Ne genel olarak ekonominin salgın öncesi bir dışa bir yetkinlik göremiyorsunuz e, kadrolarda, ne de sonrasında. E zaten de denizde bitmiş bir vaziyette. E Türkiye işte hafta sonunda damgasını vuran şeylerden biri Türkiye IMF'ye gidecek mi? Türkiye stand by yapacak mı? Hayır, yapmayacak. E Türkiye e, Türkiye'nin barutu bitti. Bakın, yani rakamlara girmeyeyim mi? Hazinenin ödemeleri, faiz dışı da dengede de, nakit dengesinde de açıklar, devasa büyüyor. E Döviz tarafı şişmiş, gitmiş vaziyette. Yani Türkiye'nin rezervleri erimiş vaziyette. Türkiye birkaç hafta içerisinde ciddi bir kaynak ya da kaynak bulmaya ciddi bir adım atmazsa, çok devasa problemlerle karşı karşıya yani 2018 Mayıs'ı gibi problemlerle karşı karşıya kalması e, kaçınılmaz olarak bir swap evet, işlemi var. Ha, bir, ben de onu ha. soracaktım. Bir bilgi geldi bu swap işlemiyle ilgili olarak geç, geç vakitte yapılan bir açıklama. Evet, ya bu bu da işte dövizin azalması ne ile ilgili bu? yapılan bir şey. Şöyle bir, bir kere döviz bulmak için şöyle bir şeye gidecek. Onu da söyleyeyim oradan oraya geçip ee, i̇şte G20'den, yani g 20 öyle bir kaynağı yok, e, FED, e, IMF e, ülkelere işte diyor ki kendi paranı getir, onun karşısında e, na döviz vereyim. Yani e, sıvah bir takas demektir. E, bunun çeşitli biçimleri var. E, yerli paranı götür karşısında döviz alıyorsun, belli bir vade sonunda. İki ülkenin faizleri orunda, bunlar tekrar iade ediliyor. Bu şekilde siz döviz ihtiyacınızı karşılamış oluyorsunuz ee, ve bu Türkiye şu anda sıkıntı içerisinde. İşte bu anlamda da işte FED'e gideyim, FED bana bir sıvap yapsın, IMF bana swap yapsın. Ama burada da öyle gözünün, kaşının karasına, güzelliğine bakmıyorlar. Ee, start by gibi ağır anlaşmalar olmasa bile e, arayı bozmuşsun salgın öncesine bakın S-400 meselemiz vardı bizim değil mi Amerika ile Rusya arasında geldikler içerisinde NATO'yu karşımıza almışız AB'yi AB karşımıza almışız e buralarda da bunlar temsil ediliyor e, yani IMF'yi ağırlıkta eskiden bu yana Amerikan Hazine Bakanlığı yönetir e, eski ağırlığı olmasa bile ciddi bir ağırlığı var e, Batı dünyasının ağırlığı var sen oradan hem sıvap yap bana diyeceksin takas yap bana diyeceksin. Benim elimi bir rahatlat diyeceksin. Merkez Bankası'nın bağımsız değil. Yani bugünkü dünya finansal liberalizasyonun aykırı hareketler serisi var ülkemde. Ve en ufak bir şekilde bunlara şey göstermiyorsun. Türkiye işte Libya'da herkesi karşına alıyor. Suriye'de karşınıza alıyorsunuz. Doğu Akdeniz'de karşınıza alıyorsunuz. Ama netelik bitti. Kaynak bitti. O zaman gidiyorsunuz bana swap yap. Startmak istemiyorum. Evet. ev da karşımda bir sorunlar çıkıyor. Türkiye'ye gerçekten olağanüstü bir kaynak sıkıntısı problemi yaşıyor. Ve bu iş içinde diyor ki BDDK işte bu bankaların dışarıdaki bankalarla TL ve döviz üzerinden yapacağı swapları sınırlama getiriyor. Bunun nedeni de şu, yabancı bankaların elinde de, geçmişti bu imkan sağlandı, i̇şte o şeylerle döviz kredileri açtı bizim bankalar. TL verdi, oradan döviz aldı. Yabancı elindeki TL ile geldi, burada yatırım yaptı. Bu line, kanallar, bu finansal liberalizasyonun işlediği süreçlerde bol bol kullanıldı bu swap işlemleri şeyler arasında, bankalar arasında. Şimdi diyor ki yani bu 2018'deki, e, hatırlarsınız Londra'da Türkiye'nin başkanı yanında da Merkez Bankası Başkanı vardı. Londra'da ki Türkiye borçlanmasının çok büyük bir bölümünü Londra piyasalarından yapar. Orada ben başkanım, Merkez Bankası bana bağlı, ben belirlerim faiz dedi. Ardından büyük bir atak başladı. Ee, ve bu atağı kesmek için de benzer SWAT sınırlamaları yapıldı. Bu bir mali enstrüman. Ee, finansal kurumların kullandığı, e, ellerini e, döviz e, paritesi üzerinden yaptıkları e, bir takas işlemi. E, ülkelerde yapabiliyor, bankalar yapabiliyor bu işlemi. Buna e, engel olmaya çalışıyor. Öz kaynaklarının ancak sınırlıyor Türk, bankaları. Türk bankalarında da eninde şu anda kıt. Yani 170 milyar dolar çevirmesi gerekiyor Türkiye'nin bu yıl. Ve şu anda Merkez Bankası'nın rezerve eridi, eridi eridi. 60 milyar dolar. Bir de biz rezervlerimizin bir bölümünü altına çevirdik. E yani 3 çevirme... katını evet. çevirmesi lazım. Öyle o mi? Bu. Merkez Bankası'nın evet. yani merkez Türkiye'de işte sendikasyon yapacak bankalar. Bankalar da şu anda alert vaziyette diyor ki yani ben diyor dövizime e, e, işte borcum gelecek onu ödeyeceğim. Yani hem dünyada da bir şey oldu bu Fatmet açlı muslukları ama e, dünya ekonomisi dönmediği için yani şu anda e, ve gelişmekte olan ülkelerin bizim gibi büyük bir çoğunluğu döviz borçlular rezerv parada şu anda dolar dolar bir yandan bollaşır gibi. Gözünüz de kıtlaşıyor Türkiye içinde kıt. Dolayısıyla siz hem böyle e, salgınla mücadele e, sürecini sağlık politikalarınız üzerinden e, bir çaresizlik konumundasınız. İşte hafta sonu bir çaresizlik tablosudur. Ne isten rejim ne ne olursa olsun e, ekonomide böylesine bir tabloyla karşı karşıyasınız. Ama bunların temel sebebi eğer biz içinde bulunduğumuz rejimiyle bunların bağlantısını kuramazsak e, meseleleri iyi analiz etmiş olamayız. Bu rejim Türkiye'nin böyle global tehlikelere karşı sorunlarını çözemiyor. İyi yönetilemiyor. Bu rejimle siz belediyelerinizi karşınıza alıyorsunuz. Bizim geçmişte yok mudur e, merkezi yönetimle belediyeler arasında problemler? Olur ama böylesine bir sokağa çıkma yasağında belediye başkanlarınızı başkan, belediyeleri muhalif diye haber vermiyorsanız evet, o büyük iş bir yapı sikiriniz yani. bir beceri ya yani bu Bir de muazzam bir gerçekten ben kadrolara falan da baktığımızda biz senelerdir hükümetleri izleriz, gelir geçer kadrolara bakarız, biliriz yani bir şekilde bu. bu böyle bir deneyim söz konusu değil. Paranın bol geldiği zamanlarda işte Etrafımızda da görüyorsunuz bol gelen şeyler plazalara gitti. Türkiye inşaat sektörünü gömdü bu borçlanmaları, dövizleri. E işte şimdi zamanı gelince ne onlara kaynak ayırabiliyorsunuz? Yani insanlara e, bin lira para veriyorsunuz ki o bin liranın da yani hafta sonları şeyden sayılmıyorum çalışma işbinden. Yani e, dara düşen bir... Durumla söz konusu karşı karşıyayız. Buna ilişkin tedbirler geliştirmiyorsunuz. Bunun için evet. mesela ulusal iktisatçılar konseyi. Ben hatırladım. Bakın şimdi hatırladım. Şeydi 94 kriziydi galiba. Ee, Nejdet. bitmek e, üzere Ali Bey. E, ya yani, Türkiye'deki muhalif olsa iktisatçıları Başbakanlık Konseyi'nde toplamıştı. Biz dinlemiştik. Yani sonuçta bu. E, yaşanan anormalliklerin, anormalliklerin altında bir rejim problemi olduğunu e, görmek durumundayız. Ve bunun çıkış şeyinin de e, rejimin normal e, ayarlarına, parlamenter sistemine ve kuvvetler birliği esasına dönüşle ancak e, rahatlanabileceğini ama ondan önce de yapılması gereken çok işin diyalogla çözülebileceğini altını çizelim. Programı kapatıldı. Evet çok teşekkür konusuna açıklık geldi umarım. Geldi geldi evet. Çok teşekkür ederiz. Zaten daha sürekli bunları konuşmakla geçecek. Epey programımız olacak. Evet. Yani. Peki çok teşekkür ederim. İyi yayınlaşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik aste Açık Radyo'dasınız 94.9 açıkradio.com.tr ve saat 9.39'a geliyor ve biz John Prine bu korona virüsünden hayatını kaybeden önemli Ozan John Prine'a bir kez kulak veriyoruz. That's the way the world goes round. İşte dünya böyle döner diye bir şarkı. Sözlerinde de şöyle diyor, ben bir adam biliyorum kaybedecek bir sürü şeyi var ama iyi hoş da bir adam ama bayağı kafası karışık kafasındaki kafatasının içindeki kaslar hiç kullanılmamış ve şey kasabanın yarısının sahibi olduğunu sanıyor diyor. Sonra başlıyor diyor içmeye kocaman kırmızı burnu oluyor sonra kadını bir şeyle dövüyor hortumla dövüyor. Ondan sonra da ona onu yemeye çıkarıp yeni elbiseler alıyor. Dünya böyle döner işte filan diyor. Bir gün yükselirsin ertesi gün depresyona gidersin. Yarım santim suyun içinde boğulacağını zannedersin. Dünyada böyle döner diyor. Sözle bitiyor şarkı. Banyoda ayak baş parmaklar, ayak parmaklarımız sayıyordum. Radyatör patladı, su dondu ve ben de <gülüyor> elbiselerim olmadan buzun içinde kapalı kaldım diyor. Haftanın karikatürlerine iyi bir giriş olacak, çok hoş şarkılar yazan biri zaten John Prine. Ve böyle öyle kaldım diyor bir şeyin, bir soytarının gözleri kadar çıplaktım diyor ve sonra birden neyse ya pencereden güneş girdi. Buzlar eridi, kırıldı. Ben de kalktım. Bu şaka zannettim. işte dünya böyle döner diye. Soyut hoş bir dünya hangi gösteren bir şarkı. Evet şimdi haftanın karikatürlerine geçebiliriz. Izal Rosenthal ile haftanın karikatürleri. Günaydın güzel Günaydın. Günaydınlar. Günaydın. Haftanın karikatürleri neye dair? Bilelim bakalım. Valla çok aradım. Bu hafta çok çok çok yoruldum geçen hafta. Fakat koronasız karikatür bulmak gerçekten çok zor. Yani o sembol artık bir şey olmuş, karikatürlerin bir parçası olmuş böyle yuvarlak şey taç sembolü her karikatürün bir yerinde var. Bir tane buldum. Tam buldum dedim yani bir Duello karikatürü. Çok önemli bir karikatür değil Amerika'dan. Joe Biden'la Trump tabii Bernie Sanders çekilince onlar kaldı baş başa. Ha dedim tamam bunu alayım. Bir de baktım güneş yerine adam korona, korona virüsü şeyini çizmiş. Komplemini <gülüyor> <gülüyor> yine. Evet. Gerçi Dolayısıyla... Biden'la rakibi olacak mı belli değil. Belki duymuşsunuzdur Amerika'daki demokratlar arasındaki Demokrat Parti taraftarlarında yapılan bir ankette New York valisi ne istiyorlarmış. <gülüyor> Öyle bir sonuç çıkmış. Kuvamıyor evet. Evet. Vallahi şaş şaşırmaya alıştık diyeceğim artık. Yani her şey olabilir. Bakalım. Evet çünkü New York'ta gerçek felaketin ta kendisi oldu. Hiç uyumayan şehir New York tamamen evet. evlerde evet. korkunç bir facia yaşıyor. Yani bayağı buzdovaplarında toplu mezarlara gömüyorlar filan artık şeyi kalmadı. Korkunç. Korkunç yani. Maalesef. Eh, biz bu hafta ağırlıklı olarak evde kalmayı işledik. E, fakat önce yani e, başka bir karikatürden ve onu çizmiş olan bir karikatürcü dostumuzdan söz etmek istiyorum. E, İzmirli bir karikatürcü e, dostumuz Ercan Baysal. Cumartesi günü Cumhuriyet'te yayınlandı karikatürü. E, önce karikatürü anlatayım. E, sonra e, onun e, bir başka e, hikayesi var. Şimdi kocaman bir el e, almış avucunun içine yuvarlak taç şeklindeki... Koronavirüs e, simgesini sıkıyor da sıkıyor. E, o kadar sıkıyor ki koronanın suyu sıkıyor. E, suyu çıkıyor böyle. Evet. E, virüsün suyu damla damla böyle aşağı akıyor. E, aşağı doğru akarken de bu damlalar metamorfoza uğruyor. E, madeni bir dolara değil mi? Dolar e, işareti var çünkü. Evet. Dolara dönüşüyor. Yani Ercan Baysal bu karikatürle COVID-19'un ekonomik etkilerine dikkat çekmek istemiş anlaşılan. Bir de muazzam ee, fırsatçılık tabii. Bir sürü iyi, tabii. yani o şey gemilerini, uçak şirketlerini filan bütün bu aslında küresel ısıtmaya da yol açan şeyleri yıkıma sebep olan ticari şirketleri kurtarma birinci derecede milyarlarca doları onlara aktaracakları ortaya çıktı şimdi. Evet. Aç gemileriyle uçak şirketlerine. Çevre kısıtlamaları da kaldırıldı Amerika'da şirketlerin. Buyurun. İşte para öyle evet. oluyor, Sıkınca oluyor. Yani e, karikatür yine malumun ilanı gibi bir şey, e, her zaman olduğu gibi. E, şimdi tabii e, bu konuya dikkat çekerken Ercan Baysal maalesef e, koronanın da dikkatini çekivermiş. E, şöyle ki e, Ercan Baysal'ın ifadesine göre o bu karikatürü geçtiğimiz Mart ayının başında gazeteye göndermiş Cumhuriyeti. Bu arada ise tam 17 günlük bir hastane serüveni yaşamış. Bu süreçte yaşadıklarını da kendi e, Facebook sayfasında paylaştı. Ben o paylaşımdan e, bir bölümü aktarmak istiyorum. E, bu karikatürü diyor Ercan Maysal. Mart ayı başında e, Cumhuriyet Gazetesi'ne göndermişti. Bugün ciddiyet mizah sayfasında yayınlandı. İlginçtir. Bugün 17 günlük hastane serüvenim de sonuçlandı. Korona kendisini çizdiğim için bana saldırdı diye de düşündüğüm oldu. Mart ayı başlarında eşimle beraber hafif grip belirtilirli aile hekimine gittik. İlaçlarımızı almaya başladık. Eşim düzelmeye başladı. Ben ise daha kötüye gittim. 26 Müthiş Mart. Hikaye evet. bu. Gerçekten evet. tam, tam yani veba e, okuyoruz bir yandan. Ama evet. işte korona günlerinde edebiyat ve karikatür sanatta böyle olabilir. Bir tek küçük sorun var ama bil, bilip bilmediğinden emin değilim. Cumhuriyet Gazetesi'nde neden basmamışlar bu harika karikatür? Bastılar, bastılar. 17 gün beklemiş. Neden 17 gün beklemişler? Onu e, herhalde sanacaksın. bir sıralama var. Bilemiyorum tabii. <gülüyor> onu <gülüyor> <gülüyor> Arjan'a sormamız gerekir. İstifa etsinler. <gülüyor> Kabul edilemeyebilir. <gülüyor> evet. Her neyse Elcan çok ağır bir tedaviden sonra ve birkaç kere de bilincini kaybeder gibi olmuş. Evet çok güçlü bir hikaye. En sonunda da itaat azalmış, kan değerleri normallikle dönmüş ve sonunda da taburcu olmuş. Fakat 15 gün evde karantinada kalma şartıyla. Bu vesileyle geçmiş olsun Ercan Baysal diye. Evet, evet geçmiş olsun Ercan Baysal. Şimdi cuma günü, cuma akşamına dönecek olursak saat o sularında ilan edilen sokağa çıkma yasağının üzerine e, siz de çok yorum yaptınız. Yapılıyor, yazılıyor, çiziliyor. İstifalar var, istifalar kabul edilmiyor falan filan. Neyse e, olayı tabii e, istifa olayını dahil etmiyorum. E, karikatürcü gözüyle... En güzel özetleyen karikatürlerden bir tanesi e, bence Habertürk'ten e, Can Baytak tarafından çizildi. E, böyle gece mavisi ve mor renklerinin ağır bastığı bir karikatür bu. E, Can Baytak e, cuma akşamki market ve fırınlarda yaşanan o karga şeyi izdihamı çizmiş. E, karikatürde suratları iyice morarmış bir vatandaş kalabalığı var gözleri böyle fal taşı gibi aç, açılmış, iç içe girmiş. Birbirlerini itekliyorlar, sıkıştırıyorlar. Çok sayıda e, telaşlı insan. Bazıları beyaz eldivenlerini kaldırmış. Böyle "Bekleyin, bana da, bana da işareti yapıyorlar falan. Ekmek su diye barışıyorlar. Hatta önlerden bir kadıncağız, e, e, telaşla elindeki e, banknotu sallıyor, e, sallıyor. "Param var." demeye getiriyor yani. Hmm. Ve bütün bu gürüğün üstünde, sağda yukarıda Artık iyice tanış olduğumuz, biraz önce söz ettiğim o iki yuvarlak karakter e, uçarak kalabalığın üzerine doğru yaklaşıyorlar. Koronalar. Evet. Küçük şeytani e, yaratıklar. Korona, Covid-19 virüsleri. Biri diğerini diyor ki gel abi biz de alışverişimizi, alışverişimizi yapalım. Malum 48 saat yasak var. <gülüyor> ha, hazır, <Evet. gülüyor> hazır orada mal var aşağıda. <gülüyor> tragic yani fakat iki, komik. Evet. Her iki karikatür içinde söyleyeceğim bir şey var. Ünlü söz var. Onu söyleyeyim. Müznünle hayat sanatı Kesinlikle. taklit ediyor. Kesinlikle. Kesinlikle. <gülüyor> ee, evet. Bu sokağa çıkma yasağıyla birlikte hafta sonları herhalde devam edecek. Ee, pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de e, kentler büyük kentler ıssızlaştı. E, hayvanlar ne yapıyor bu arada? Çok yani, şey alıyor. Birçok noktaya e, mama ve su bırakılıyormuş. E, o konuda içiniz rahat. Gerçekten e, öyle e, hayvanlar düşünülüyor. E, Hong Kong'daki bir hayvanat bahçesinde 10 yıldır yaşayan dev pandaları biliyor musunuz? Koronavirüsü e, karantinası birleştirmiş. Evet bu, bu haberi verdik evet. çok o da hayat, hayat sanatı taklit ediyor. Işte. Evet evet. yani <gülüyor> stresten kurtulmuşlar ve nihayet doğal bir birleşme süreci yaşayabilmişler. Şimdi karikatürde de e, Şili'de yaşayan e, Kübalı e, çok usta bir karikatürcü Alain Lozan Falcon e, o bizi hayvanlar alemini götürüyor bu karikatürde. Bir apartman binası görüyoruz ve onun altında yer alan bir kafe var. E, Kafede bir asalın aynı zamanda e, binada oturanlar sokağa çıkamadıkları için maskelerini de takmışlar. Pencerelerinden dışarıyı seyrediyorlar, dışarı bakmakla yetiniyorlar. Aşağıdaki kafe ise tıka basa dolu. Şimdi evet. kimler doldurmuş? Sayalım mı? Evet. Yani bir, bir maymun var, bir yılan görüyorum, bir çift baykuş, bir zebra, bir kaplan. İçerisi de bayağı kalabalık bir geyin bu boynuzları görünüyor böyle. Ee, baykuşlar biralarını e, biralarının yudumluyorlar. Maymun menüyü inceliyor. Birazdan garsona siparişini verecek herhalde. Garson ise doğal kıyafetiyle bir e, penguen tabii ki başka da olabilirdi ki belli <gülüyor> vardı sigarasını yakıyor. Evet. Çakmak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sigara içebiliyor tabii. Evet. Ee, Sokakta e, dikkat ederseniz minik bir sincap kaykay yaparak geçiyor. E, ve kafenin tentesinin e, üzerine çıkmış olan bir leylek var. E, normal yani leyleğin tentenin üstünde olması. E, o da e, camlarını e, binanın canlarını siliyor. Gündeliğini <gülüyor> çıkartıyor herhalde aşağıda kahve içebilmek için. Şimdi... <gülüyor> evet. Alain Loza'nın bu karikatürü gerçekten fantastik unsurlar usul, içerse de aslında yine hepimizin bildiği bir gerçeği dile getiriyor. Ee, yine böyle malubun ilanı oluyor. İnsanların evlerine kapatıldığı bir dünyada hayvanların daha özgürce yaşama şansları var diye bir... Ha, hafta sonu Kadıköy'den çok güzel bir görüntü vardı. Sahil kenarında Yunus ailesi böyle dolaşıyor. Evet gördüm ben de evet evet süper. Ben ilk kez şey böylelikle şahit oldum. Kuyruğunu çarpa çarpa suya dolaşıyordu Yunus. E, genelde bu dönemde oluyor. Fakat böyle bu kadar net bir şekilde görünüyordu. Evet. evet. evet. E, şimdi tabii insanoğlu evine kapatılınca başka sorunlar çıkmıyor değil. Hele Ademlerle havalar böyle e, kapalı kalınca e, her ne kadar hayvanlar bu durumdan Mutluysalar da bazı kadınlar Ademlerin evde kalmalarından pek mutlu olamayabiliyorlar. Ee, dün Sputnik'te okudum bu haberi. Kadına şiddette pandemi sürecinde yüzde 27.8'lik bir artış yaşanmış. Evet. Yani evet. yapılan araştırma katılanların yüzde 23.7'si psikolojik şiddete, yüzde ekonomik şiddete, yüzde 4.8'i de dijital şiddete. Bitmedi. %1.7'si de fiziksel ki en korkunç bu tabii. %1.7'si fiziksel şiddete, %1.4'ü de cinsel şiddete maruz kaldıklarını belirtmişler. Şimdi ne alakası var diyeceksiniz. Hayati, Hayati Boyacıoğlu dostumuz. Onun karikatürü de tamamen bu konuyla ilintili diye düşünüyorum. Karikatürde dört kişilik tipik bir aile görüyoruz. Bir masanın çevresindeler, bir kahvaltı masası herhalde, çay bardakları var. Bir adam, karısı ve iki tane de çocukları. Adam mavi çizgili bir pijama giymiş, ayağında da terlikleri var. Kadın giyinik. Öz özür dilerim. Pembe terlikleri Evet de. Evet, <gülüyor> terlikler pembe evet, evet onu fark etmemiştim. <gülüyor> Bu renk sorunum var ya benim. Şimdi e, kadın giyinik, e, onun da başörtüsü var, yüzünde de maskesi var. O da maske de pembe, değil mi? Maske mavi. Ma, özür dilerim. Gök mavisi. <gülüyor> tamam, ben fazla şuradan kişine mavisi, çok girdim. Türk mavisi. Türk Vaz. mavisi. Turkuaz. Evet, peki. Ee, çocuklar küçük tabii kısa pantalondu ikisi de annelerin eteklerine eteğine sıkı sıkıya sarılmış durumdalar ee, adamla kadın arasındaki masada da dediğim gibi iki tane çay bardağı görüyoruz anlaşılan bu bir sabah kahvaltı saati. Fakat adamla kadın karşılıklı ayakta duruyorlar masa ortalarındayken şimdi artık kadının kafasının üstündeki gördüğümüz şeyden de söz edebiliriz kadının kafasının üzerinde bir kırmızı elma var. Evet kırmızı. Kırmızı bir elma var evet elma kırmızıdır da Hayır, o yeşilleri de var değil mi? <gülüyor> evet sarı da var. Peki, ama bu kırmızı değil mi? <gülüyor> kırmızı, evet, kırmızı. Tamam, bu kırmızı. Yeşilde yaprakları var iki tane. Evet. <gülüyor> Onu biliyorum. Şimdi adamın elinde de kadına doğrultuğu ne var? Siyah bir tabanca. <gülüyor> evet, çok. Kocaman. Kocaman bir tabanca. Adam bir yandan kadının kafasına nişan alırken bir yandan da bu durumu izah ediyor tabii. İzah etmesin Ya evde canım çok sıkılıyor Neriman. <gülüyor> Mantıklı. Mantıklı. Yani ben <gülüyor> iyimser olmaya çalışıyorum. İyi nişancıdır diye umuyorum. Kadını değil elmayı vuracak herhalde. Evet inşallah iki de çocuk var. Sarılmış annelerle. oraya doğru nişan almıyor. Çocuklardan bir tanesi gülümsüyor ama. Hoşuna gidiyor oyun. Öbürü telaştır. Evet. Küçük olanı daha bir e, endişeli bakıyor. Annesine evet. sarılmış. <gülüyor> e, şimdi tamamen bir başka evde kalma sahnesini. Bu kez bir Fransız karikatürcü. Christian e, resmetti. O e, Japonya'da çok tanınan, e, Tokyo'da karikatürleri yan, yayınlanan bir karikatürcü Christian. E, bu kez sahnemizde beş kişilik bir aile var. Yine baba, anne ve 3 de çocukları var. Çocuklar henüz küçük ama e, ilkokul çağındalar herhalde. E, bir tanesi yerde takla atıyor. Bir diğeri tavandaki lambaya tırmanmış. Tarzancılık oynuyor herhalde. Üçüncü ise kızıl Kızılderili kıyafetine bürünmüş. Elindeki e, yayla okçuluk oynuyor. Ucunda plastik olan oku e, ne yapmış? Annenin tam alnının ortasına yapıştırmış. Yani Biraz önceki karikatürün... E, bir, bir devamı gibi. Evet, devamı <gülüyor> gibi. O e, tutturmuş annesinin alnını, e, iki kaşının ortasını. E, bu esnada baba da diz üstündeki bilgisayarından haberlere bakıyor ve... E, Şaşırıyor karısına sesleniyor ya olimpiyat oyunları da iptal edilmiş. Şimdi kadın bitkin tabii kan del içinde kalmış iki kolunu iki yana açmış alnın ortasında yapışık plastik ok. Ya cevap veriyor işte evdekiler değil evdekiler değil. Evet olimpiyat ee, oyunları devam ediyor. Evet evet. <gülüyor> yani okulların bu süresiz tatiliyle birlikte ilkokul çağındaki çocukları olan hemen bütün e, genç ebeveynlerin bu hafta sonundaki, yalnız hafta sonu değil tabii, e, gerçi beyler işe gidiyor ama e, durumlar böyle. Şimdi evet. e, tabii bütün bu spor turnuvalarının iptal edilmesi ya da ertelenmesi... E, Beni şey açıkçası etkiledi. Yani e, özellikle hafta sonları televizyon başına geçip, televizyon başına geçip e, spor müsabakalarını izlerdim. İngiltere liglerini, Premier Lig'i işte ne bileyim ben e, şeyi bekliyordum. Avrupa Şampiyonasını Euro 20, 2020, Olimpiyatları, Tokyo Olimpiyatları falan e, büyük bir e, sıkıntı içinde kaldım. E, fakat bir şey fark ettim, biz e, Türkler bir anlamda daha şanslıyız e, çünkü bizde Survivor var. Tabii kesinlikle. Yani dün bu karikatürleri seçerken birden aklıma bir e, şimşek e, böyle fikir geldi. Oturdum bu karikatürü çizdim. E, karikatürün başrol oyuncusu ve hatta tek karakteri bu. E, Acun'u, Acun'u Ilıceli'yi çizmeye çalıştım. Biraz benzetmeye çalıştım. Sağ eline de Survivor, abi. sağ ol. Ee, Survivor meşalesini tutuşturdum. Bilmiyorum, yani oldum tam olarak. Fakat ağzından şöyle bir inciler dökülmesini sağladım. Erteleme niye? Versinler bana olimpiyatları. Euro 2020'yi, Wimbledon'u. Hepsini Dominik'te yapayım ya. Tabii, Yanlış mı? Bir... Çok son derece haklısın. Biz ayrıca Birleşme Partisi'ndeydik dün. Öyle mi? Çok çok iyi geçti. Rekabete son verdik takımlar arasında. Biz ünlüler, de, gönüllüleri de aramıza aldık. Çok güzel. Giyinlik var. gitmişsinizdir umarım. Şık e tabii, şık. Tabii tabii. Evet harika. Orası e, free, e, Virus Free Zone. Evet tamamen öyle. Onun için oradayız biz de. Şimdi e, haftanın karikatürünü seçeceğiz herhalde. Bu arada ben yine küçük bir yoklama yaptım, bir e, anket yaptım. Yani e, oylamada bulunmalarını istedim bazı e, dinleyicilerimizin. E, hem e, Facebook'tan hem de e, bir takım mail e, paylaşım gruplarından hatta Instagram'dan falan gelen e, oylar var. E, buna göre e, başa başa giden iki tane karikatür var. E, bir tanesi e, Hayati Boyacıoğlu'nun yani e, Ermay'ın nişan e, pijamalı adam. E, diğeri de Can takın e, Cuma akşamki e, kargaşa karikatürleri. Ee, Benim haberim kadar... yine de kafedeki hayvanlar. Ben de <gülüyor> o kanaatteyim. Kafedeki hayvanlar. Alen Lavzan Falcon'un. Evet. Özdeş'le biz Açık Gazete ekibi olarak bunu öneriyoruz. Kabul Peki, o zaman istifa ederiz. Peki <gülüyor> istifanızı bilmiyorum hangi merci kabul etmeyecek ama herhalde... Ya da şöyle diyebiliriz. De... Anket sonuçları kabul edilmemiştir. <gülüyor> yani, anket <gülüyor> sonuçlarını <gülüyor> beğenmedik. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ya bu bulaşıcı... <gülüyor> <gülüyor> Korona gibi. Hay Allah'ım. <gülüyor> Ben de mesafe koymaya çalışıyorum ya sosyal mesafe <gülüyor> olmuyor. <gülüyor> ee, no, no peki ben, soru şu sizin oylarınız kaç sayıyor? Onu onu yeter ki Yani duruma göre değişir. Tamam çok mantıklı çok güzel bir cevaptı. <gülüyor> o halde Alan Lozan Lozan Falcon'un karikatürünü haftanın karikatürü olarak sitemize koyuyoruz. İlan ediyoruz itirazla kabul etmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Boyunu muskulan ince tamam. Hayır edebilirsiniz ama ciddiye alır mıyız bilmiyoruz ya. evet. <gülüyor> tar diye. Yalnız tar bir dakika bir dakika kalem bende. Şimdi kim kim, kim gönderecek karikatürü? Hmm. E, onu sonra ya. konuşalım. Sonra. <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Güzel. ediyorum. Bir haftalar diliyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. <gülüyor> İzal Rozantel ile haftanın karikatürleri... Evet saatte tam 10 oldu. Hatta onu bir dakika geçiyor ve biz şimdi bir ara vereceğiz ve uzatmalara geçeceğiz buradan da. Genellikle pazartesileri her zaman yaptığımız gibi açık gazetede. Çok yoğun şartlarda, yoğun haberlerin bulunduğu durumlarda yapıyoruz. Arada da bir parça daha çalalım dedik. John Prine'in Illegal Smile. İllegal, legal olmayan gülümsemesi adlı ee, gene böyle çok zekice sözleri de yaratılmış olan bir parçasını çalacağız. Ee, şimdi o parçayla ara veriyoruz, devam edeceğiz. Ee, uzatmalarda da o programa taştığımız için de Begüm Güzeloğlu'na da teşekkür ederiz destekçimize. When I woke up this morning, things were looking bad. Seemed like total silence was the only friend I had. Bowl of oatmeal tried to stare me down and won. And it was twelve o'clock before I realized I was having no fun. Ah, but fortunately, I have the key to escape reality and you may see me tonight with an illegal smile it don't cost very much but it lasts a long while won't you please tell the man i didn't kill anyone no i'm just trying to have me Last time I checked my bankroll It was getting thin Sometimes it seems like the bottom Is the only place I've been I chased a rainbow down a one-way street Dead end And all my friends turned out to be Insurance salesmen Ah, but fortunately I have the key to escape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 Closet with all my overalls, trying to get away from all the ears inside my walls. I dreamed the police heard everything I thought. What then? Well, I went to court and the judge's name was Hoffman. I ah, but fortunately I have the key to escape.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 John Prine'dan dinlediğimiz bir şarkı daha illegal gülümseme adını taşıyordu. Kısaca şöyle sözlerini de özetlersek bu sabah kalktığımda her şey kötü görünüyordu. Yani tek arkadaşım anlaşılan tam bir sessizlikti. Total sessizlikti diyor. Bir yulaf etmesi, bir tabak, bir kase vardı. Bana bakıp duruyordu ve Kazandı gözlerimi ondan da kaçırmak zorunda kaldım diyor ve 12 olmuştu ki öğleyin 12 oldu ki benim hiç eğlenmediğimi anladım diye ondan sonra da devam ediyor. Bayağı bir ciddi başına belalar geliyor ya mahkemeye çıkıyor filan sadece tek yapmak istediğim biraz eğlenmekti diyor. Ee, ne yapalım? Böyle diye ilginç bir şarkı var sözlerini daha fazla şey yapmadan vakit geçirmeden burada bırakalım. John Prine biliyorsunuz Amerika'nın efsanevi ozanlarından bir tanesi. Çok sayıda müzisyeni etkilemiş kendisi de birçok ödül kazanmış hem esprili hem de hüzünlü şarkıları birleştiren birisiydi. Evet, onunla devam ediyoruz. Begüm Güzeloğlu'na da teşekkür ederek. Şimdi aslında bu izdih izdihamı yaptık. Bir de çok önemli bir şey meselesi var karşımızda. Bu infaz meselesi olağanüstü ağırlık taşıyan bir olay. Ve tutuklu gazetecilerin yakınları da virüsün hapisteki gazetecilere ulaşmadan tahliye edilmesi gerektiğini söylüyorlar mesela. Tutuklu gazeteciler Aziz Oruç, Ferhat Çelik, Nedim Türfent, Hülya Kılınç, Aydın Keser, Ravin Şterkin aileleri infaz düzenlemesinin genişletilmesi için çağrıda bulunuyor. Aileler virüs hapisteki gazetecilere ulaşmadan tahliye edilmeliler diyor. Hapishanedeki yüzden fazla gazeteci için ailelerin yaptığı çağrı sosyal medyada gazetecilere acil tahliye etiketiyle paylaşılmış durumdalar. Aynı zamanda Fikret İlkiz'in de bir yazısı var. İnfazla ilgili kanun teklifi gündemde diyor, hukuk gündeminde, e, e, biyanette de. Cezaevlerini boşaltmak istiyorlar diyor hukukçu Fikret ama tutuklular görülmüyor. Yoklar sanki. Sanki salgın bir hastalık insanları kırıp geçirmiyor ve sanki tutukluları sürekli çoğaltan bir ceza sisteminden kimse sorumlu değilmiş gibi üstüne alınan da yok diyor. Memleketi açık cezaevine çeviren ceza siyasetiyle rüzgar ekildi fırtına biçiliyor. Ceza hukuku son çare olması gerekir. Amaç insandır ancak yıllardır ceza hukukunu iktidarlarına araç yapanlar acaba neden ceza infaz sistemini değiştirmek istiyorlar diye cevabı da aslında tahmin edilebilecek bir e, soru soruyor. Bu e, Türkiye'nin gördüğü en büyük tepkilerden, isyanlardan biri olduğunu da Ömer Faruk Gergerlioğlu mecliste yaptığı konuşmalarda açıkça dile getiriyor. Çünkü gerçekten büyük milyon yani tweetler ve şeyde sosyal medya üzerindeki tepkiler bu özellikle hapishanedekilerin durumları koronavirüsü olma. Covid-19'a yakalanma tehlikesiyle devam eden çok ağır bir durumdan bahsediyor da ve gerçekten bunun nasıl sonuçlanacağı konusunda da hiç kimsenin bir bilgisi olmadığını da söyleyebiliriz. Bu arada bu bahsettiğimiz kanun 70 maddeden oluşuyor ve bir haftadır görüşmeleri sürüyor. Birkaç gün önce ilk kez infaz kanununda değişiklik yapılmış. Hani birçok eleştiri vardı ama ilginç olan şu hani muhalefetin getirdiği eleştiriler üzerinden değil, bu gene e, AKPli vekillerin değişiklik talebiyle kanunda değişiklik yapılmış. Bu da e, içeride olan cezaevinde olanları gazete erişiminde bir engelleme vardı. Buradaki sınırlamalardan vazgeçmişler. Yani cezaevindekileri dışarı çıkarmak üzerine değil yapılan e, kanun değişikliği Bari gazetelerin gazete diye. sokulması üzerine. <gülüyor> evet. Ya çok son derece tuhaf, tuhaf ötesi bir durumla karşı karşıyayız ama bu her an Covid-19'un birden patlak vermesiyle her an dünya çapında bir yani yalnız ülke değil dünya çapında bölge ve dünya çapında bir trajediye bile dönüşebilir. Yani evet, pek bu, çok ülkede bu arada... başta komşu İran olmak üzere boşaltıldı biliyorsunuz şeyler hapishanelerde. Ne dedin bu sen? Me mecliste görüşmeler olurken çok enteresan bir e, gelişme de oldu. HDP milletvekili Meral Danış Beştaş perşembe günü bu işte infaz ile ilgili konuşma yaparken dedi ki ben bütün kamuoyunun gözünün önünde şunu söylüyorum. İdris ba Baluken cezaevinde ölsün mü? Figen Yüksekdağ ölsün mü? Selahattin Demirtaş ölsün mü? Ahmet Hasan ölsün mü dedi. AKP sıralarından ölsün diye şeyler, açıklamalar gelmiş. Hatta meclis başkanı ilk başta tutanaklara girmemiş. Daha sonra tekrar tutanaklara alınmış. yani Bu da çok özgür özel galiba değil mi? Bunu şey yapmış. Evet. Yani, i̇tiraz eden. Ve tutanaklara bak, bakmış ki yok. Tutanaklardan evet. bu çıkartılmış. Maskeleri olmasaydı kim olduklarını da gösterebilirdim. Net olarak söylüyordum diye. Yani meclis teki tutanakları düzenleyen e, memurlar bile bunu tutanaklardan kendi inisiyatifleriyle mi nasıl çıkarıyorlar bilmiyorum. Ayrı bir soruşturma konusu olmasa Yani bir insanın ölmesi uygundur şeklinde konuşuyorlar. Adalet ve Kalkınma Partisi içinden de tepkiler gelmiş ne neyse ki. Ama benim de, bu dehşet verici olayın üzerinden şeye de değinmek de, istiyorum. Halkların Demokratik Partisi HDP yani Kocaeli Milletvekili ve Meclis İnsan Hakları'nı İnceleme Komisyonu üyesi doktor kendisi de tıp doktoru Ömer Faruk Gergerlioğlu infaz yasasıyla ilgili iki konuşma yaptı. Metinleri ve videoları da var. Yani ayrımcı bir yasayla karşı karşıyayız dedi bir tanesinde ve bir yıldır bu yasa bekleniyordu ve korona dolayısıyla geldi ama yine ayrımcı olarak geldi diyor. Bakın düşünün yıllardır beklenen bir yasa teklifini getiriyorsunuz hem ayrımcı hem korona dolayısıyla insanlar arasında yaşam hakkı ayrımı yapıyor ve bir de riskli gruplar arasında da ayrım yapıyor. Bu denli kötü bir yasa teklifiyle karşı karşıyayız diyor ve çok bence altın çizilmesi gereken çok önemli bir noktaya değiniyor. Günlerdir milyonlarca tweet atılıyor, sosyal medyada herkes büyük tepki gösteriyor. Tüm milletvekillerine, hepimize geliyor sanırım. Mesajlar, telefonlar, toplum bu adil ve eşit olmayan yasayı onaylamayın diyor bize. Türkiye tarihinin en büyük tepkisi var şu anda diyor. Türkiye tarihinin en büyük tepkisi var diyor. Normal olarak e, oldukça e, ölçülü e, konuşmaları ol, olduğunu bildiğimiz... Abartmasıyla hiç bilinen birisi değil gergerlioğlu Doktor Gergerlioğlu. Türkiye tarihinin en büyük tepkisi var diyorsa çok da abartmış olmayabilir bilgilerine dayanarak. <gülüyor> e, bunu dikkatle yani belki de günün sözü bile e, yapmaya değebilir Barış diyene bankaya para yatırana gazeteye abone olana terörist diyorsunuz. Bir yıl kala herkes kapalıdan açık cezaevine çıkabiliyor demiş mesela. 53. maddede böyle bir şey var. Bir yıl kala süresinin mahkumiyetinin bitmesine herkes kapalı cezaevinden açık cezaevine çıkabiliyor. Bir grup hariç. Bir grup çıkamıyor. Düşünce suçluları denen şeyler. Bir de çocuklu anneler, hastalar, yaşlılar dahil buna. Bu düşman hukuku değilse nedir arkadaşlar diyor. Bu çıkamayanlar da kim? Biliyoruz. Birisine terörist demişsiniz ve daha sonra da ya biz teröristi mi affedeceğiz diyorsunuz. Terörist dedikleriniz barış diyenler, bir bankaya zamanında para yatıranlar, bir özel okula çocuğunu gönderenler, bir gazeteye abone olanlar. Bunlara kalkmışsınız, terörist diyorsunuz, anne baba bütün aileleri perişan ediyorsunuz diyor. Bakın 50. maddede yine var. Herkes evde infazdan yararlanabilirken, faydalanabilirken çocuklu, hamile anneler, yaşlılar, hastalar eğer düşünce suçundan mağdursa yararlanamıyor. Ya bunun neresine siz evet diyeceksiniz? Elinizi vicdanınıza koyun yani Allah'tan korkun. Olacak şey değil yani demiş. Bakın insanlar depresyonda çok büyük sıkıntıları var. Çocukların psikolojisi bozulmuş durumda. Anneler mahpus, babalar mahpus ve bu toplum büyük bir sıkıntı yaşıyor yani yeni muhalifleri almak için tahliyeleri yaptığınızı çok iyi biliyoruz aynı zamanda bakın adil bir yasa olmalıydı işin doğrusu bu yasadan çok abartılmış cezalar verilen bu yargı ortamından ne adliler ne siyasiler memnun aslında demiş ve yani mesela Halime Çalışkan diye birisinden bahsediyor Çanakkale'li bir hanım bir akademisyenle evleniyor babası ve eşi daha sonra kanun hükmündeki kararnameyle ihraç ediliyor ve hapishaneye atılıyor Halime çalışkanın uzun yıllar çocuğu olmuyor ve sonunda oluyor aylardır ne zaman bir af çıkacak diye bekliyordu ve bakın sonunda ne oldu biliyor musunuz koronavirüsü salgınlığı duyduğu zaman beti benzi attı mahvoldu perişan oldu onu psikiyatriste götürdüler üçlü antidepresif tedaviye başlandı bebeği vardı Elif Zehra ve bu kadın perişan durumdaydı. Sonra ne oldu? Bu cuma günü komisyon toplantısından sonra olumsuz bir sonuç çıktığını duyunca, terör örgütü üyeliği ve propagandası ile ilgili yasaya bir şey katılmadığını duyunca, çok üzüldü ve sonra balkona çıktı. Yan odada bekleyen annesi balkondan güm diye bir ses duydu. Koştu balkona, yerde kanlar içinde kızı yatıyordu. Başı mı döndü, ayağı mı kaydı, başka bir şey mi bilmiyoruz. Ama şunu çok iyi biliyoruz ki Elif Zehra artık annesiz ve babası cezaevinde olduğu için de babasız. Bakın bu resme iyi bakın. Elif Zehra hem öksüz hem yetim. Allah korusun insanları depresyona sürükleyen şu anda binlerce kadın, binlerce erkek depresyonda diyor. Bir başka örnek veriyor. HDP Çayırova temsilcimiz Emine ve Mehmet Karaaslan'ın çocukları bunlar. Niye örnek gösteriyorum? 6 Aralık'ta karı koca anne baba tutuklandılar. Ben evlerine gittim çocukları teskine çalıştım. Ya 15-20 günde çıkarlar çocuklar merak etmeyin dedim. 5 ay oldu hala tutuklular. Suçları ne biliyor musunuz? Sorguda sorulmuş. Şu fotoğrafta halay çeken sen misin? Bakın 5 aydır bu insanların iddianamesi bile hazırlanmadı ve koronadan dolayı bu çocuklar da öksüz ve yetim kalabilir. Bu resimlere iyi bakın diyor ve herkes çıkacak. En son Ahmet Altan eğer bu yasayı onaylarsanız Türkiye'nin en önemli düşünürü de cezaevinde kalacak. Kabul edilebilecek bir durum değildir bu diyor ve şöyle de, öbür konuşmasında da şunu söylüyor. En, sayın Başkan, değerli milletvekilleri diyor, düşünün ki bir deprem olmuş, karşınızdaki bina yıkılmış ve enkazının altından iniltiler geliyor. Beni kurtarın sesleri geliyor. Ne yaparsanız, ne hemen kurtarmaya koşarsınız değil mi? Oradaki enkazın altındaki kişiler Türk mü, Kürt mü, dindar mı, ateist mi, sağcı mı, solcu mu diye sorar mısınız? Hiçbirinizin sormayacağını biliyorum ama şimdi niye soruyorsunuz? Şimdi de bir afet zamanında değil miyiz arkadaşlar? Hepimiz maskelerimizle bir afeti yaşıyoruz. Sokağa çıkma yasağı var, bir büyük afet var ve infaz yasası görüşülürken şunlar çıksın. O çok tehlikeli cezaevlerinden diğerleri çıkmasın diyoruz. Bu depremdeki örneğe uyar mı? Size soruyorum demiş. Ve şöyle rakamlar veriyor. Bakın bu infaz yasası tekrar bir cezalandırma getiriyor. Yeni bir cezalandırma. Zaten adaletsiz bir yargı yapısıyla bir cezalandırma yapıldı. Bunu sadece ben söylemiyorum. Bakın Türkiye'nin en saygın hukukçularından Sami Selçuk Hoca söylüyor. Diyor ki Türkiye'de yargılama, duruşma, denetim yargılaması hukuka uygun değildir ve bir genel af gerekir. Adem Sözüer, İzzet Özgenç Hocalar bu yasa derhal komisyona geri gönderilmelidir diyor. En saygın hukukçular bunu diyor arkadaşlar. Ama siz bunu bir infaz yasası olarak değil, intikam yasası olarak uygulamaya çalışıyorsunuz. Bakın, eğer 300 bin kişiden 90 bini çıkar ve geri kalan 210 bin kişi orada kalırsa ve aylar sürecek bu salgın devam edecek olursa, o insanlar kendilerini nasıl hissedecek? Kurban gibi hissedecek, kurban. Bakın bu çok tehlikeli bir duygudur. Psikolojik olarak çok tehlikelidir. Mahpuslar için, mahpus yakınları için kurban gibi hissetme duygusu son derece tehlikelidir arkadaşlar diyor. Tecrübeli bir siyasetçi ve insan hakları savunucusuydu. çok uzun yıllardan beri. insan Hakları Vakfı'nın da çalışanıydı, yönetiminde yer aldı. Doktor Gergerlioğlu. Bakın büyük dramlar yaşanıyor diye devam ediyor. Dün beni İnebol'dan bir teyze aradı. Kepsut'ta kızı varmış cezaevinde. Her ay 14 saat yolculuk yapıyorum dedi köylü teyze. Köyümden çıkıyorum, 5 otobüs değiştiriyorum. Kepsut'a varıyorum, cebimde zaten param yok. Her gidişim 300 lira, 2 kuruşun hesabını yapıyoruz ve kızım tutuklu. Bunları da geçtim. Bize bu çileleri yaşatıyor bu iktidar. Bir de en büyük korkum koronavirüsten dolayı ya kızım ölürse ne olur? Bunu düşünen on binlerce, milyonlarca insan var arkadaşlar. Basit bir hadise değil diye uyarıyor. Gergerli oğlu. Gaziantep HDP üyemiz Fatma Lebe, diabet hastası, kalp, tansiyon, depresyon ve kapalı alan fobisi var. Klostrofobi. Bu hastalar ölüme terk edildi diyor. Yarın öbür gün bu insanlar ölürse vicdanlarınıza hiçbir şey anlatamayacaksınız. Biz size son hatırlatmaları yapıyoruz. Bakın burada kaç gündür son hatırlatmaları yapıyoruz ama vicdanınızın sızlamadığını görüyoruz. Size değerli arkadaşlar bir anekdot anlatmak istiyorum diyor. Devam ediyor. Bakın AK Partililer daha dikkatli dinlesin lütfen. Dinleyin. Hastanede doktordum. Ve bir mesai arkadaşım vardı, Salih. Salih arkadaşımla zaman zaman siyasi konularda da konuşurduk. Fanatik AK Partiliydi ve hep bana savunurdu. Ben de işte onun yanlışlarını söylerdim. Salih de bütün bunları kabul eder ama en sonunda ama Mer abi işte başörtüsünü serbest bıraktı derdi bana. Daha sonra birkaç ay sonra ben Salih'le tekrar bir görüştüm. Aradan bir müddet geçmişti. Salih'i aradım, baktım. Salih çok üzgün. Ne oldu Salih? Ya Ömer abi bildiğin gibi değil başımıza bir felaket geldi. Ne oldu? İnfaz koruma memuru kardeşim vardı. Ne olduğunu anlamadık. KHK ile ihraç edilmiş. Bu yetmedi. Ardından bu ani ihraç karşısında üç çocuk annesi yengem kalp krizi geçirip 2 gün sonra vefat etti. Ailece perişan durumdayız ne yapacağımızı bilemiyoruz Ömer abi dedi. Sonra bana ne dedi biliyor musunuz? Çok şeyi anladım Ömer abi dedi. Sen çok haklıymışsın be Ömer abi. Şu ana kadar ben hep savundum iktidarın icraatlarını ama çok haklıymışsın be Ömer abi dedi. Ve şöyle sonlarına doğru Ömer Faruk Gergerlioğlu şöyle diyor meclis konuşmasında. Değerli arkadaşlar bunu yarın siz de söyleyeceksiniz. Nasıl mı olacak bu ayrımcı yasayı getirdiniz ya, yarın öbür gün düşüncenizden dolayı AK Partililer olarak yargılanacaksınız büyük ihtimal ve bu ayrımcı yasadan dolayı terörist muamelesi göreceksiniz. O zaman dönüp bana yine diyeceksiniz ki, itirazında çok haklıymışsın be Ömer Bey, çok haklıymışsın be HDP, aynen bunları diyeceksiniz arkadaşlar. Bakın biz size hatırlatmaları yapıyoruz ama kalpleriniz katılaşmış, anlamıyor. Ve son olarak şöyle bitiriyor meclis konuşmasını. Gergerlioğlu, doktor Gergerlioğlu. Size diyorum son olarak, almamazluğun ahını, çıkar aheste aheste. Zulüm ile abad olanın sonu berbattır. Bakın son olarak bir ayeti kerime ile hatırlatayım. Sonra, bunun arkasından yine kalpleriniz katılaştı. Şimdi de taş gibi ya da taştan da beter hale geldi. Çünkü taşlardan öylesi vardır ki içinden nehirler kaynıyor. Yine öylesi var ki çatlıyor da bağrından sular fışkırıyor. Öylesi de var ki Allah korkusundan yerlerde yuvarlanıyor ve sizin neler yaptığınızdan Allah gafil değildir. ayeti Kerime böyle ve son cümle bu yaptıklarınız kesinlikle kimsenin yanına da ...kalmayacaktır diyor. Kocaeli Milletvekili ve... ...Türkiye Büyük Millet Meclisi... ...İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi... ...Doktor Ömer Faruk... ...Gergerlioğlu. Bu notlarla da bitirebiliriz... ...herhalde bugünkü... ...programımızı da... ...bugün... ...13 Nisan 2020... ...Açık Gazetesi uzatmalı olarak... ...bu şekildeydi... Evlerden yapıyoruz. Stüdyoda da arkadaşlarımız fedakarca çalışmaya devam ediyorlar. Ekibimiz şöyleydi. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş, Özbay, Robi Tayar ve Andrei Gritsko. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Good, good, good, good